I'll see you Kainat, bugün 23 Mart Pazartesi. Yıl 2015, ay 3, gün 82 Kasım 136. 1436, Hicri Cemaziye Lahir 3, 1431 Rumi Mart 10. 54. Dünya Meteoroloji Günü. Fırtına. Günün malumatı. Her yıl 23 Mart'ta Meteoroloji Haftası kutlanmaya başlamaktadır. Meteoroloji istasyonlarında toplanan çeşitli bilgilerle hava tahmin raporları ve meteoroloji haritaları hazırlanmaktadır. Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba Açık Radyo. Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık gazte başladı. Bir uzunca aranın ardından, radyonun 9 günlük şenliğinin ardından tekrar doğal düzenimize dönmeye çalışıyoruz. Ama Madoc, Antonbild ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümrükçer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Girişte. Bayati makamdan Semai Beyati adlı parçayı dinlettik parçanın bir bölümünü dinlettik Halep Klasik Arap Orkestrası'ndan Arap Osmanlı Klasik Müzik Enstrümantalleri diye bir albümden çaldığımız bir parçaydı neden çaldığımıza gelince şimdi onun Galeano'dan dinleyeceğiz.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 Şair Peygamber Muhammed'in mirasçıları kendi aralarında Bağdat'a karşı Kahire, yani Bağdat'a karşı Kahire, yani Sünniler ve Şiiler olmak üzere kavgaya tutuşmuşlardı ve İslam dünyası karşılıklı nefrete adanan parçalara bölünmüştü. Müslüman ordusu kendi içindeki savaşlarla bölünürken, Haçlılar hiçbir engelle karşılaşmadan kutsal mezara doğru koşar adım ilerliyorlardı. Arapların arasında olup Arapları anlatan şiirler yazan bir Arap şair bu durumu şöyle yorumluyordu. Dünya üzerindeki insanlar ikiye ayrılır. Beyinleri olan ama dinleri olmayanlar ve dinleri olan ama beyinleri olmayanlar ve kader bizi sanki camdanmış gibi kırıyor ve bu parçalar bir daha asla yapışmıyor. Bu şairin adı Ebul Ala el Ma'aridi. Suriye'nin Ma'arat şehrinde Hristiyanların orayı taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmalarından 40 yıl önce 1057 yılında öldü. Bu şair körmüş. Öyle diyorlar. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Salya Yayıncı Evet tarihte bugüne de bakalım kısaca. 1839'da bugün OK sözcüğü All Correct diye yazılıyormuş. O zamanlar O harfiyle ve K harfiyle Boston Morning Post, Boston Morning Post gazetesinde ilk, de, ilk defa kayıtlara geçmiş ve o tarihten beri Yalnız İngilizce'de değil, sanıyorum dünyanın bir dilinde de en çok kullanılan kavramlardan biri. Sizde de oluyor mu? Bir yakınınızda, bir arkadaşınızla yazıştığınız zaman, uzun uzun kendi derdini anlatmaya devam ettiğiniz zaman karşılık cevap olarak ok denilmesi. O şekilde kala kalmanız. Evet, olabilir. Lof <gülüyor> yani... kesmek için değil mi? Hayır, olay vermek için sadece. Ok. Ama anlatıyorsunuz derdiniz böyle uzun uzun sonra onaylanma ok <gülüyor> 1839'da ilk kez geçmiş her şey yolunda anlamına geliyor her şey doğru ama tamam 1857'de bugünse Elisha Otis ilk asansörünü yerleştirmiş 488 Broadway New York City Buraya yerleştirilmiş. İlk asansör 1857'de çalışmış. Ve 1933'te bugünse Reichstag ilk kanunu çıkartmış. 1933'te yani Alman parlamentosu. Weimar rejimi ebediyen değişeceği kanunu kendi elleriyle oturtmuş. Şöyle Adolf Hitler Almanya'nın tek adamı diktatörü haline almış. Gerisini biliyoruz. Durum bu. Şimdi gelelim e, haberlere. Evet. kere Açık Radyo'nun 9 günlük şeyin bittiğini söyleyelim. Toplam tahüt sayısı, destekçi sayısı 302 gibi gözüküyordu kayıtlarda ama daha bunun artması da Tahmin edilebilir, beklenebilir bir şey. Böylece geçen yılı ki yüksek yıllardan biriydi. Geçen yılı da geçmiş olduğu söylenebilir. Rahat rahat söylenebilir. Ve bütün bu 12 yıldan beri devam eden dinleyici destek kampanyalarının en başarılı günlerinden biri olarak da kayda geçti ayrıntılarına bakabiliriz. Bütün destekçilere çok teşekkür ederiz. Allah'ın üstü mektuplar da geldi. Daha bir tanesini de şöyle iki saniye okuyalım. Bu hafta Açık Radyo ile nasıl tanıştıklarını anlatan birçok dinleyicinin hikayesini öğrendik. Ve çok hoşumuza gitti bizim de. Şöyle diyordu. Saat çalar. Gökçe gözünü açamazken ben kalkarım. Açık Radyo'yu açarım. Açık gazete başlamak üzere. Ben kahveyi yaparken Gökçe üzerindeki mahmurluğu atmaya çalışır. Eduardo Galeano'ya gelir sıra. Göz göze geliriz o gün ilk defa. Gülümseriz Galeano'nun tarihe ince dokunuşlarını Ömer Madra'nın etkileyici sesiyle duyduğumuzda. Günaydın deriz birbirimize ve gün başlar. Yaklaşık bir senedir böyle başlıyoruz güne ve her gün üzülüyoruz kaçırdığımız 19 sene diyordu artık biliyoruz diye de bitiyordu mektup. Radyomuz açık olduğu sürece umutsuz ve yalnız olmayacağız. Gökçe Ayan ve Çağdaş Sarıkaya. Ona da bir günaydın diyelim. Evet. Ve gelelim haberlerimize. Haberleri. Oldukça yoğun geçen bir hafta sonuydu. Hem açık radyo için, hem Türkiye için hem de dünya için. Lan ne tarafından başlayacağımızı bilmiyorum. Başlangıç yapmak ister misiniz? Bahar'la Ekinoks, İlkbahar Ekinoks'u, Günt'ün eşitliği, yılda iki kez yaşanan bu her şeye galip geldi aslında. Her şeyi yendi. Bütün karamsarlıkları, bütün şiddet eğilimlerini her şeye rağmen yendi. Bu da umut verici bir başlangıçtı. Mesela fevkalade ölümcül patlamalar, çatlamalar özellikle Orta Doğu bölgesinden dört bir taraftan geldi. Buna rağmen de Diyarbakır başta olmak üzere Nevruz kutlamaları üstelik de yağmura rağmen, yoğun yağmura rağmen görülmemiş kalabalıklarla yoğun bir coşkuyla geçti. Bu da çok aslında umutlu bir başlangıç sayılabilir. Evet, hem Türkiye tarihinin hem de Diyarbakır tarihinin galiba unutulmayacak günlerinden bir tanesiydi. Geçtiğimiz cumartesi günü hem kalabalığıyla hem de o atmosferiyle beraber Diyarbakır Nevruz'u tarihi geçti de denilebilir şimdiden. Evet bu alan bize yetmiyor dendi yani. Dendi. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamaları biraz önce dediğiniz gibi yoğun yağmur altında geçmiş. HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın mesajını Kürtçe olarak okumuş. Ardından mesajın Türkçesini sırrı süreliğe de okumuş. Öcalan mesajında çağrısını yaptığım kongreyle yeni bir dönem başlayacak vurgusunu yapmış. İki sayfalık bir mesaj var. Evet onlara e, döneceğiz şüphesiz. E, İstanbul'da Kazlıçeşme Meydanı'nda on binlerce kişinin katılımıyla muazzam bir kutlamada İstanbul'da oldu. İzmir'de evet. de öyle. Halkların Demokratik Partisi öncülüğünde gene binlerce kişinin katılımıyla Alsancak semtinde gün doğdu meydanında var ve tabi Suriye'de mesela Nevruz kutlamalarında gene kanlı bir sonuç 47 ölü PYD eş Abdullah da Mardin'de şu anda 47 şehidimiz var ölenlerden 28'i kadın 12'si çocuktu demiş böyle de feci şeyler var Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Nevruz için hazırlattığı reklamın bu haliyle yayınının durdurulmasına karar verilmiş. Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Bu da bir skandal aslında. Ama geç önce seçim döneminde benzer bir durum evet. yaşanmıştı. Yine aynı sebeplerden ötürü olsa gerek. Türk bayrağı kullanıyormuş ve bir de dini simgeler. Yani o, o ikisini çıkarırsanız demiş reklam oluşuyor zaten. Türk bayrağını ve dini simgeleri çıkarırsanız orayı oh, yayınlarsınız demiş Yüksek Seçim Kurulu. Ama onlar olmayınca da reklam olmuyor galiba. Neyse. Cumhurbaşkanı da ben milletime her konuyu danışıyorum. Cumhurbaşkanı siyaset yapıyor diyorlar. Siyaset dışında kalmalı diyorlar. Ben konu mankeni değilim, Cumhurbaşkanı değilim demiş ama bir büyük kavgada sürüyor. Daha doğrusu sürüyor mu sürmüyor mu onu kestirmek de zor. Artık Türkiye şartlarında rasyonellik elden epeyden beri gittiği için akıl yürütmenin pek kolay olmadığı bir durum. Danışıklı Düşüş müdür değil midir bilemiyoruz ama şöyle başlayan Arınç Davutoğlu konuşmuyor başbakan. Fakat evet. Arınç konuşuyor hükümet sözcüsü olarak. Bülent Arınç ve baya e, bir şey kavgası, görüntüsü var en azından. Bunun bir e, kayıkçı kavgası mı yoksa gerçek bir çatışma mı olduğu yoksa bir danışıklı dövüş mü olduğu konusunda rivayet muhtelif. Ama çeşitli, mesela çeşitli olaylardan bunun gerçek bir kavga olduğunu da anlayabilmek mümkün. Aslında bu bilasında oturulup tartışılabilir bir saat. Gerçekten kavga mı ediyorsunuz yoksa danışıklı dövüş halinde insanları kavga ettiğinize inandırmaya çalışıyorsunuz diye. Şöyle bir olay yaşanmış. Gazeteciler açıklamalarda bulunan başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği sözleri A Haber canlı yayın A Haber tarafından kesilmiş. Canlı yayında konuşuyormuş. Allah Allah. Nasıl Daha önce, kesilmiş? Kendiliğinden mi? Yıldırım mı düşmüş? Hayır. Ekran önüne ifade etmesi anten mi bozulmuş? Yani Arınç demiş ki "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tür konuşmaları eleştirilere yol açabilir." Bu haksız ya da haklı eleştiriler üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız üzülebilir, yıpranabilir. Dolayısıyla sadece bu olayda değil, bundan önceki bazı olaylarda da Sayın Cumhurbaşkanımızın düşüncelerini ekran önünde ifade etmesi ve bununla hükümetimizi belki de eleştiriyor hale gelmesi hükümetimizi de elbette yıpratabilir demiş. A Haber e, canlı yayını kesmiş. Bunun üzerine. Nereden biliyorsun bu haberi sen o zaman? T24'te kesin Başka bir hata etmeye var. Hayır yani... Yeni kesildiyse şeydir nereden biliyorsun? Bir tek o haber yok ki Türkiye'de. Ha doğru, vay, bak onu unutmuşum. Haklısın. Yani haber yayını kesince o haber yayınlanmış olmuyor, sansürlenmiş olmuyor, değil mi? Erdoğan icadıdır belki, Cumhurbaşkanımız. Ha, o haber izlerken böyle kumandaya basıyor ve yayın kesiliyor. Bunu bu tarifimi daha önceden söylemiştim size zaten. Evet. Yani elinize kumandayı alıyorsunuz ve yayını kesiyorsunuz. Yayını başlatıyorsunuz. Durduruyorsunuz. Brezileri alıyorsunuz. Biraz geri alıyorsunuz. Öyle sihirli bir kumanda vardır belki. Yavaş oynatabiliyorsunuz. Yavaş oynatabiliyorsunuz. Ee, böyle bir şey olabilir. Diğer haber kanallarında olduğundan bahsediliyor. Metin hızlandırıyorsunuz şekilde hızlı, hızlı, hızlı diye geçip gidiyor musun? Bülent hızlandırıyorsunuz? Evet. Yeterince hızlı zaten. <gülüyor> bir de meclisteki son günleri daha fazla yormayalım istiyorsanız kendisine. <gülüyor> tamam. Yani bayağı... Bu ülkede bir hükümet var demiş. Hayır cevaba cevap vermiş bu arada. Çok ilginç şeyleri diyor. Evet şimdi bu ilk baştan alalım. Şimdi <gülüyor> İzleme heyetine olumlu bakmadığını ve bilgisi olmadığını söyledi. Onun daha öncesi Bunun var. Kürt Erdoğan zorunu söylenemiş. yoktur diyerek başlamıştı o. Yani. Of, çok geriye gidiyoruz. Biz bu arada <gülüyor> destekçilerle... <gülüyor> Yok canım geçen hafta. İşte biz bu sırada destek toplamakla meşguldük. Pek yakından izleyemedik bunu. <gülüyor> Ben Bu... de zannettim böyle doksanlara, 80'lere doğru <gülüyor> gidiyorsunuz. Galeano'ya bakmak lazım. <gülüyor> oraya kadar da gidilebilir aslında. <gülüyor> Kesinlikle. Evet. Yani sonunda öyle dedi değil mi? Benle istişare etmiyorlar. Gazetelerden okudum. Diye gazetecilere şikayet etmiş Erdoğan. Neden şikayet etmiş? Bilmem. Bir şeyden şikayet etmiş işte. Başbakan yardımcısı konumundaki Bülent Arınç da Rest çekti deniyor. Bu hala bilemiyorum. Hakiki mi değil mi? Bu demar Erdoğan her şeyden haberdar olduğunu söylemiş. Yalnız gazetelerden okumuyor demiş. Her şeyden haberdar. Açıklamaları kişiseldir ve kendisini yıpratabilir demiş. Çözümde, sorumlulukta hükümette demiş. Bir hükümet var demiş. Senin de dediğin gibi. Ama arkasından Aa, Davutoğlu da konuşmuş. Ben onu görmemiştim. <gülüyor> Belli olmuyor değil mi? <gülüyor> kimse çözüm sürecini siyasete alet etmesin demiş. Erdoğan. Bunu söyleyen, bir dakika Erdoğan mı söylüyor bunu? Davutoğlu söylemiş. Ortaya böyle. Üstüne alınan alınır. <gülüyor> Üstüne alınan alınır. Kimse demiş zaten. En sevdiğim hitap şekli. Denizli'de de. Evet. Türkiye'deki en şey. Kimse diye başlıyorsunuz sözde. Ve bitiriyorsunuz. Evet. Kesin bir durum. E, Denizli'deymiş Erdoğan o sırada. Gün boyu susmuş ki inanılacak gibi bir şey değil. Ama akşam saatlerinde bozup ben konu mankeni değilim demiş. Ama yani Bülent Arınç özellikle geçtiğimiz iki sene içerisinde çok yıprandı. Yani bu dershaneler mevzuyla başlayan bir fikir ayrılığı vardı. Ardından çeşitli yalanlanan açıklamalar vardı. Hatta bir gün sonrasında yalanlanan çeşitli açıklamalar vardı. En sonunda e, burada geri adım atmamış. Bakalım ne zaman geri adım atacak. Ondan sonra biz halen birbirimizi tamamlayan bir ekibiz şeklinde e, konuşacak Bülent Arınç. Yakın bir zamanda olabilir. Belki de olmayabilir. Ama şunu da hatırlamak lazım. Bülent Arınç'ın bu sene son, e, seç, son seçimi. Daha doğrusu seçime girmeyecek son günleri. Meclisteki son günleri. E, ardından emekli çekilecektir muhtemelen. Avukatla mı döner acaba? Bilmiyorum ki. O konuyla alakalı pek bir şey yok galiba. Peki şimdi buraya, buraya döneceğiz tabii. Bir de çok enteresan bir haber var. Onu da izlemeye çalışacağız. Bir villa tutulmuş. Nerede? Ankara'da. Oran'da. Niçin? Normal bir olay gibi söylüyorsunuz sanki mi? Bir villa ne var ki? Ankara Oranda tuttukları villa da genel merkezden bağımsız seçim çalışmaları yürütüyorlar diye bir haber var bugünkü Taraf gazetesi. Paralel. Paralel evet. Oranda paralel seçim villası diye bir haber var. Kim varmış peki bu kadronun içinde? Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop. Erdoğan'a yakın isimlerden seçim çalışmaları. AKP kulislerini sarstı diyor haber. Binali Yıldırım İzmir'deki seçimlerde başarılı olamadı galiba. Olamadı. Umursun. Bu seçimlerde başarılı olacak. Hmm. Bekut var <gülüyor> Yenildin. Evet. Bir daha yenil. Hep yenil. Daha yenile, iyi yenile. Daha iyi yenil. Daha iyi yenil. <gülüyor> Binali evet. Yıldırım, Binali Bey için söylenmiş olan sözlerden bir tanesidir belki bu da. Genel merkezde yapılan listeleri burada karşılaştıran saray son kararı kendi vermek için bastırıyormuş. Neyin son kararını verecek? Milletin kaderinin. Hayır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki <gülüyor> pardon. Millet vekillerinin. Millet adayları söylemiş. daha doğru. Evet. Öyle. Beni saraya hapsetmeyi planladılar dedi öğrenilmiş. Ne? Erdoğan'ın kendisini ziyaret eden vekilleri beni saraya hapsetmeyi planladılar dedi öğrenilmiş. Dünyanın en büyük hapishanesi olur herhalde. Biraz da fazla lüks bir hapishane. Yani evet. Yediküle zindanlarını düşündüğünüz zaman. Evet. Yani hapis olarak ya da ne bileyim. 1157 odası, 1165 odası falan var. 2700'de çalışanı ama da o var. Ama Topkup Sarayı daha büyük değil mi? Yok zannetme Değil midir? Bakarız ama. Kıyaslarız. Neyse burada şimdi saray kıyaslamalarıyla vakit kaybedecek değiliz. Elhamra Sarayı'na bakalım bir de. Ee, şey ee, Sade bir saray. Demirtaş'ta konuşmuş Kazlı Çeşme'deki mitingde yüz binlerce kişinin katıldığı bu Nevruz mitinginde Erdoğan'a seslenmiş. Bu Nevruz kimin barıştan yana, kimin çatışmadan yana olduğunu tamamen netleştirdi demiş. Kimin demokrasi ve özgürlük istediğini, kimin ırkçılığa ve diktatörlüğe sarıldığı bu Nevruz'da artık ortaya çıktı demiş. Bakmayın birilerinin her şeye rağmen her şeye karşı çıktığını. o madde olmaz diyenler siz istemeseniz de barış gelecek Türkiye benden sorulur, tek adam benim diyenlere aldanmayın. Evet, sen teksin ve tek kalacaksın. Çünkü biz milyonlarız demiş Selahattin da. ait etkileyici bir konuşma yapmış yine. Evet, genellikle de etkileyici konuşmalar yapıyor zaten. Ee, Erdoğan'a hakaret davasıyla da pek çok kişi gene gözaltına alınmaya ve davalar açılmasına haklarında devam edilmiş bir kadın diş hekimi diye bir haber verdi. Diş hekimi Deniz Demirci hastamla konuşuyordum. El işareti yapmadım demiş ama Denizli'de Erdoğan geçerken el er hareketi yaptı iddiasıyla. Artık inanılmaz bir ortam oldu. Yani tamamen bizim alanımızın zaten dışındaydı ama şimdi iyiden iyiye herkesin alanının dışına çıktı ve buradan doğruya psikiyatrinin alanında el alınması gerektiğini düşündüğüm bir durum var. Ya Siz şeyi Beni bilmiyorsunuz. Beni hapsetmek istiyorlar. Penguen dergisinin başına geleni biliyor musunuz? Hayır. Penguen dergisinin kapağında Erdoğan'a hakaret ettiği... Hmm, biliyorum, duydu. Erdoğan'a hakaret gören bir Adalet ve Kalkınma Partisi e, sempatizanı dergiyi şikayet etmiş. Savcı da ciddi alıp çizerler hakkında iki yıl hapis istemiş. Birisi gö gömleğinin düğmesini düzeltirken Erdoğan'ın figürünün karşısında... Gömleğin düğmesini takıyor. Eli de böyle yuvarlak oluyor. Tabii gömleğinizin düğmesini iliklerken bu şekilde iliklemeniz lazım. Farklı bir şekilde ilikleyemezsiniz sanırım. Bir de tokalaşıyor çünkü. Ardından buradan e, yanlış bir anlam çıkarmış. E, ve e, bunu şikayet etmiş. BİMER'e İstanbul, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili e, Vedat Yiğit de ihbarı ciddiye alarak bir iddianame hazırlamış. Çizerleri bir yıldan, bir yıl iki aydan, iki yıl dört aya kadar hapis isteniyormuş çok düzenmiş. şeyde Erol Büyükburç'un ölü ölümüyle ilgili şüpheler de aldı mı? Onu bilmiyorum. Ama yani bu yani bir karikatürden ötürü şu anda eee Baruter'le Özer Aydın'ın e, hakim karşısına çıkma durumu var. Evet, bunlar görülmemiş şeyler yani çok böyle. Yanlış anlıyor yani şey yanlış anlayıp anlamaması dedi Kişisel fikirde böyle beraber. Gömleğini iniklerken birisi Erdoğan karikatürünün önünde elini böyle yuvarlak yaptığı için hakaret olarak görmüş bunu ve şikayet etmiş. Ardından bu çizerler hakkında iki yıla kadar hapis cezasıyla hakim karşısında çıkması bekleniyor ve ya, çıkıyorlardı. Bu Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan mı bunu söylüyor? Şikayetçi oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dergi okuduğunu, mizah dergisi okuduğunu pek zannetmiyor. Kim şikayetçi oluyor? Adalet ve Kalkınma Partisi sempatizanı olarak tanımlamış kendini. Cems Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde öyle yazıyor. Hiç değilse. Soyadı e, S. sadece bir harfle mi ifade ediyor? Neden? E... Neden açıkça yazılmıyor soyadı? Nereden bileyim şimdi? Bilemedim ki. Yani. <gülüyor> Hukuki bir altyapısı vardır galiba bunun. İhbarcı, i̇hbarcıların soyadları belirtilmez Belki diye kotizmidir. bir kural mı var? E, yok mu? E, nasıl anlayacağız gerçek bir kişi olup olmadığını? Anamınıza gerek var mı? yalancım mı olduğunu nereden bileceğiz? Anamınıza gerek var mı? Var tabi. Hmm. Ee, şimdi evet. Bir de e, şey demişken şüpheli davranışlar. Aziz Yıldırım'la da ilgili ilginç bir olay var. Aziz Yıldırım'ı bence biraz daha şeye saklayalım. Şu olayı da söylemem bir lazım. Bir okulu basması olayı. Peki daha sonra yapalım. Diyarbakır'da geçen yıl 6-8 Ekim'de yapılan Kobani gösterilerine çıkan olaylarda 4 Hüdaapar üyesini öldürmesiyle ilgili olarak 18 Mart'ta tutuklanan AYA'nın o tarihlerde bilin bakalım nerede oldu ortaya çıkmış. Ankara'da. Yok. İpucu vereyim, Diyarbakır'da. Haber biliyor musunuz? Hayır. Dört Hüdaapar üyesinin öldürülmesiyle ilgili Hayır, tutuklanmış. Olayı biliyorum. Ben evet. De. Burada bir kişiyi tutuklamışlar. 18 Mart'ta yaşanmış, tutuklanmış bu kişi. AYA'nın bu 6-8 Ekim tarihlerinde nerede olduğu da şu şekilde geçiyor. Diyarbakır E-Tipi cezaevinde ve cezaevinde 9 Ekim'den çıkmasına, birindeki müddet rağmen tutuklandı ortaya çıkmış. Cezaevindeymiş cinayetleri işlediği iddia edildiği sırada. Evet. Peki sızarak kaçıp... Sonra tekrar iş... mı cezaevine girmiş? Evet. Gizlice. Cinayetleri işleyip sonra tekrar cezaevine sızmaları, geri sızmaları mümkün olamaz mı? Avukatı demiş ki, gizli tanık ifadesiyle müvekkilimin... Bakın gizli tanık. Işte. Gizli tanık. Soyadı ne? GT. İşte gizli tanık. Gizli tanık ifadesiyle müvekkilimin cezaevinde olduğu tarihte yaşanan olaydan fail olarak sorumlu tutulup tutuklandığını belirterek 9 Ekim tarihinde cezaevinden çıktığına dair belgeyi hak, hakime göstermemize rağmen müvekkilim tutuklandı. Karara itiraz ettik, sonucu bekliyoruz demiş. <gülüyor> Çok trajik değil mi? Bence asıl tabi bütün bunlarda daha da ilginç olan şey şu. Yani bu tamamen sübjektif bir yorum. yorumda bulunacağım şimdi. Ee, bu tip iddialar işte G.T neyse başka Cem.S böyle insanlar her zaman vardı. Tarihte de vardı. Abdülhamit döneminde çok yaygındı. Mesela yıldız burun filan dediğin zaman gidiyordun. Bir hmm. dedi diyor. Burun dedi. Yıldız'dan bahsetti filan. Ee, ama bunu ciddiye alıp da Dava konusu eden savcılara ne demek gerektiğini bilemiyorum doğrusu. O, orada daha da vahim bir durum var. Resmi belgeyi gösteriyorlar. Bu olayın işlendiği tarihlerde bu kişi cezaevindedir diye yine kabul edilmiyor. Yani 24 yıldır başkasının işlediği cinayetten sorumlu tutularak yanlış yatırılan adama 24 yıldır yatırılıyor. Yani geçenlerde Hasan Cemal hikayesini e, akıl almaz, e, trajik hikayesini yazmıştı. Evet böyle bu arada peki bütün bu Türkiye'de kendi gündemimize döneceğiz ama e, çok su günüyle ilgili olarak dünya su günüyle ilgili hem Türkiye'de önemli toplantılar da yapıldı hem de dünyada mesela İspanya'da çok ilginç bir şey İspanya'nın başkentinde hasiyet yürüyüş yapıldı, biliyor musun? İspanya'da mı? Evet, Madrid'te on binlerce kişi. Türkiye'de ya koşulması gerekiyor diyeyim. Bizim bu dinleyici destek kampanyası süresince de, özel yayın süresince de sık sık gönderme yaptığımız bir şey vardı ya da ilk defa haysiyet kelimesi bundan 21 yıl önce koymuşuz. İşte onun aynen yani yürüyüşün adını söyleyeyim. Yiyecek, haysiyet ve başımızın üzerine bir çatı. Sadece bunları istiyoruz diyorlar. İlginç aslında yani ve binlerce kişinin çeşitli kesimleri temsilen hükümetin uyguladığı bu kemer sıkma politikalarına olmaz. Gıda, yani yiyecek, haysiyet ve ev barınma üzerine yapılmış. Çok önemli bir şey var. Büyük bir işsizlik oranı var. Dünya su gününde de ayrıca on binlerce kişi de Dublin'de su vergisinin iptalini, ilgasını istemek için yürüdüler. Çok hoş, ilginç gösteriler var. Onlara da değinebiliriz bir ara verelim ama şimdi. Açık gazte. There was no land nowhere in sight. Got sent a raven to bring the news. He hushed his wings and away he flew. Just I minute. said it rained, I you it rain. know it rained. Oh, hard rain, it rain too so so long. My heart rain, it rain, rain all day. Train, Sister Rosetta Tarptan dinledik. Aslında 100 yaşını doldurmuş olacaktı. 100. 100. yıl dönümünde 20 Mart'ta çalmayı ihmal ettik. Aslında açık da Ama Mahir Ilgaz dostumuz hemen uyardı. Bir gün gecikmeyle bir kere çaldık. Şimdi biz biraz daha etraflıca eğilelim. Çok önemli, 20 Mart 1915'te doğmuş, 9 Ekim 1973'te de hayata veda etmiş Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve belki en önemli özelliklerinden biri de gitarist. İnanılmaz derecede esaslı elektro gitar çalıyor. Ve bütün kendisinde yani ilk crossover denen melez müzik türlerindeki en büyük ilk yıldız yani. Kendisine özgün soul kardeşimiz diyorlar. Ve başta Little Richard, Johnny Cash, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis ve Chuck Berry olmak üzere herkesin üzerinde derinlemesine etkisi olmuş ve yani bütün karışık gospel, caz, blues, jump blues, rhythm ve blues ve rock, rock and roll türlerinin hepsinde karışımlarında başarılı olmuş çok önemli bir etki ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Biraz daha devam ettirmeye de kararlıyız. Çok müthiş videoları da var. Paltoyla falan böyle kaptı mı gitarı, elektrikli gitarı hiçbir şey dinlemeyen yani hükümet gibi bir kadın. Ama zaten plantasyonlarda doğmuş olduğu için ona her şey vız geliyordur zaten. Evet. İsterseniz şu Aziz Yıldırım olayından bahsedelim. Oh evet. Olay şu, Türk Gazetesi'nden Feridun Nidebolu'nun haberi bu. Eski adı Kenan Evren Anadolu Lisesi olan İstanbul Anadolu Lisesi'nde şok bir olay yaşanmış. Bu şok olayı Hürriyet Gazetesi Aziz Yıldırım'dan küfür dersi olarak başlığıyla verilmiş daha doğrusu. Olay önceki gün Başkan Aziz Yıldırım'ın sabah saatlerinde kulübe girişi sırasında meydana gelmiş. 9. sınıf öğrencilerinden biri, Sınıf penceresinden Aziz Yıldırım'a küfür ve hakaret içeren sözler sarf etmiş. Böyle pencereden kendini sarkmış. Vav vav diye konuşmuş. Ardından e, içeri kaçmış. 9. sınıf öğrencilerinden biri bu işi yapan. Kaç yaşında oluyor? 15-16 yaşlarındaki bir çocuk. Sonra bu olayı duyan, arabasından gören, o zırhlı siyah finaller arabasından gören Aziz Yıldırım... Bir anda arabadan inmiş ve okula doğru koşmaya başlamış. Ama yalnız değil. Peşinden de korumaları var. Korumaları onlar da koşuyorlar. Hep beraber okula girmişler. Başkan okul güvenliğini hızla geçmiş. Aynı anda o, da... Okulun korumaları ne yapmış? Selam mı durmuş? Onlar bakıyorlar böyle. Aziz Yıldırım geçiyor önlerinden. Arkasından siyah takım elbiseyle, güvenlik görevlileriyle, bodyguardlarıyla beraber. Evet. Ee, aynı anda okul yönetimi ve ilçe yetkilileri de toplantı dermiş. Güvenlik Aziz Yıldırım'ın okula... etkilerimi İlçe diye geçiyor. Kadıköy Belediyesi'nden bir takım yetkililer olsa gerek. Ee, güvenlik Yıldırım'ın okula girdiğini haber verince yetkililer bir an böyle durmuşlar. Acaba yanımıza mı geliyor koşarak diye. <gülüyor> Onlar da bir kitlenmişler oldukları yere. Baktılar ses seda çıkmıyor. Bir pen kapıyı açıp ne olduğuna bakmak için. Böyle hafif, kafalarını uzatmışlar hep beraber. Mükemmel bir film gibi. Böyle e, tam kafalarını uzatıp içeri baktıkları zaman önlerinden... Pişek gibi geçen bir Aziz Yıldırım görmüşler böyle. Y Yıldırım gibi. Hızla merdivenleri çıkıyormuş. Arkasında da korumaları. Onların arkasında da okulun yetkilileri korkarak da olsa yukarı çıkmaya başlamışlar. Aziz Yıldırım sınıfa girmiş. Muhtemelen ders vardır belki de sınıfta. Ders varmış tabii. Ders varmış değil mi? Kapı. Kapı açılmış. Aynen bu şekilde. Ee, ve e, Aziz Yıldırım sormuş... Kim bana küfür eden çıksın ortaya. Bu okulu yıkarım yakarım diye bağırmaya başlamış. Korkan öğrenciler de sessiz kalmışlar. E ne yapsınlar? Karkışlarında böyle bir Aziz Yıldırım var. Arkasında da 6 tane bodyguardı. Lise 1. sınıf öğrencileri bekliyorlar. Aziz Yıldırım bu okulu yakarım yıkarım. Kim bana küfür etti çıksın dışarı diye bağırmaya devam ediyor. Okul müdürü araya girmeye çalışmış. Efendim yani bizim de kurallarımız var demek istemiş galiba. Aziz karışmayın siz demiş okul müdürü hakaret edildiyse biz kendi kurallarımızı işletiriz demiş. O da karışmayın. Yapmış tekrardan. Peki okul müdürü de el pençe divan. 16 mı dedik? 14'müş çocuğun yaşıyor. 14. Yaşı. Oo. Bu sırada böyle küfürlü hakaret harekette bulunduğu söylenen 14 yaşında ismi saklanan öğrenci. Teşekkürler ismini sakladığınız için. Ben söyledim. Pişmanım özür dilerim dese de Hı. O da korkmuş ama kabul olmamış. Değil Başkan mi? Yıldırım ne biçim öğrenci yetiştiriyorsunuz? İşte itiraf ediyor. <gülüyor> o, o nasıl o sözleri sarf o Sen nasıl o sözleri sarf edersin diye bir daha çocuğa çıkışmış. Maden yaptın neden itiraf ediyorsun diye galiba bir de... O Allah'tan taraftan dövmemiş yaklaşmış. ama. Korumalarına da dödürtmemiş Sinirli mi? 14 yaşındaki çocuğu da dövmesin bırakın da. Ee, bir şekilde bağırarak okulu terk etmiş. Daha sonra öğrencinin babası okula gelerek müdür ve yöneticilerden özür dilemiş... Oğlun için Aziz Yıldırım'dan özür dilemek istemiş ama Yıldırım kabul etmemiş. Ha adam oğlunu da alıp doğru Fenerbahçe kulübüne gidiyor. Özür dileme. Öyle mi? Yani muhteşem bir mikrokozmos tablosu. Yani Türkiye'yi ve dünyayı bundan daha iyi özetleyebilecek kolay kolay bir şey bulamazdık. Ha, ben o zaman korkardım. Şimdi Fenerbahçe kulübüne giriyorsunuz. Aha. İçeride Emre Belezoğlu falan var. Aziz Yıldırım tamam da bir de Emre Belezoğlu var. Yani Biraz çekinler insan. <gülüyor> en son Evre ile Bilıç birbirine gitmişler. Sezonun ilk yarısı Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan maçlarda karşı karşıya gelmişler. Sezonun bir kez daha kapışmışlar. Şimdi Mikrokozmos'ta kalalım. Bir kere olay nedir? Şimdi en güzel tarafı tabii Kenan Evren lisesinde geçiyor. Eski olması. Kenan Evren artık adı olmuş Lisesi. Eskidenmiş onlar. Kenan Evren kim? Türkiye'nin eski diktatörü. Darbeci diktatör. Paşa. Paşa. Arkasından böyle çocuk küfür ediyor. Onun 14 yaşında. Yakışmıyor tabii o da. Gerçekten ama ne yapalım? Böyle yetişmiş çocuk. Ondan sonra okul basılıyor. Ve herkes el pençe değil var Okul müdürüce etkileri <gülüyor> arkasına. Korkuyorlar, hiziledemiyorlar. <hareketi> <gülüyor> Biz ettik, siz etmeyin diyorlar O da olmaz diyor. Öfkeli. Burada bir şey var mı? Komplo durumları falan. Daha önceden hesaplanmış olabilir mi bu öğrenci? Özürünü kabul etmediğine göre galiba her şeyden bahsedilebilir. 14 yaşındaki bir çocuk gelip babasıyla beraber sizden özür diliyorsa sadece küfür ettiği için. Ve bunu siz kabul etmiyorsanız arkasında çok büyük olaylar da olabilir açıkçası. Örgütlü bir suç bile. Örgütlü bir suç olarak bile nitelendirilebilir belki de. 14 yaşındaki çocuk. Neden Peki, böyle bir şey yapsın ki? Affedilmeyince ne olacak? Maşa kişi. olabilir. Çeşitli uluslararası örgütlerin maşaları olabilir bu çocuklar. 14 yaşında küfür ediyorlar. Baksana da. Bir paralel de olabilir bu. E, her şey olabilir. Ama sonuçta olay ufak bir mikrokozmos. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye'nin durumunu anlatan. Dünya halini ve evet, ahvalini bundan iyi anlatan bir hikaye arasak bu şi bulamazdık. Şiddet ve otoritenin nasıl ...gündelik hayatta bir anda karşınıza çıkabileceğini gösteren bir durum aslında. Okuldayken düşünün, ...ya o ok çocuğun sınıf arkadaşlarını düşünün. Dersin ortasında kapı açılı Aziz Yıldırım giriyor ve diyor ki... ...yakarım yıkarım bu okulu. Siz de bakıyorsunuz böyle. Sınıfın en yaramaz çocuklarından bir tanesi... ...yine başka bir yaramazlık yapmış. Pencereden çıkıp etrafa küfretmiş. Siz de dersiniz çalışırken orada... Kapı bir anda açılıyor ama siz yıldırım biliyor. Daha dün televizyonda görmüşsünüz. Size yakarım yıkarım okulunuzu diyor. Evet. Sonra müdür giriyor içeri. Ya yapmayın etmeyin. <gülüyor> Yakmayın. <gülüyor> Yakmayın okulumuzu diyor. Güzel olmuş yani. İlginç bir olay. Bence Kenan Evren'i de çağırsalar iyi olurdu. Bu tamamlamak üzere tabloyu. Teleprompterle bağlanır. Tamam. Olabilir. Kabul. Teknoloji de gelişmiş. Mükemmel bir tablo yani. Evet. Evet peki dönelim şimdi seçim çalışmaları nerede yürütülüyormuş dedin? Oranda. Oranda Orhan Sıdısı. Ali Bey'e de bir soralım o Ankara'nın eski sakinlerinden biri Ali Bilge birazdan sorabiliriz ama ilginç bir şey bu. Aksa açılarla yeni yetmeler birleşmişler. Kanalı geldi mi? Nasıl? Erdoğan'ın çözüm sürecindeki son eleştirileri parti içinde ak saçlarla yeni yetmelerin birleşmesini sağlamış. Bütünleştirici bir tablo ortaya çıkmış. Kadro şöyle. Davutoğlu Arın ekibine Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Başbakan Yardımcısı Yal Yalçın Akdoğan da örtülü olarak destek vermiş. Hmm. Ama mesela Yalçın Akdoğan 28 Şubat'ta yapılan açıklamada hmm. o Toplantının olduğu yerde değil miydi? Evet. Ondan bir gün önce de hükümetle HDP'nin bir arada yürümesi mümkün değildir diyen Bülent Arınç değil miydi? Hmm. Bir takım ilginç ilginç durumlar. 16 Türk Devleti'ni temsil eden askerler nerede? Onlardan haber yok. Maketleri ben bekliyorum yakın bir zaman içerisinde. Ama yok. Yani. Evet. Onlardan ses çıkmıyor. Bu arada şeyden de bahsetmemiz gerekiyor ki sınavlarında büyük bir rezaletten bahsediliyor. Bugünkü Zaman Gazetesi'nin özel haberinde. Önce ama şeyi bitirelim istersen. Saraydaki durumu. Saray di paralel villa pardon. Beni saraya hapsetmeyi planladılar demiş. Ankara Kulisi başlığıyla Hüseyin Özay'ın belirttiği haber. Cumhurbaşkanı İzleme komitesine olumlu bakmıyorum sözleriyle ee, ön plana çıkmıştı. Sarayla hükümet arasındaki gerilim perde arkasından sarayı köşeye sıkıştırma planı çıkmış. Sen bunu biliyor musun? İddiaya göre MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı da yanına alan Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibi 7 Haziran seçimlerinin ardından siyasi özellik ilan etmeyi planlamış. Bu plana 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dışarıdan, Bülent Arınç, Beşir Atalay, Hüseyin Çelik gibi partinin abileri de içeriden desteklemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu planı görmüş ve Fidan'ın adaylığını geri çekmesini sağlayarak oyunu bir anda bozmuş. Vacan, bunlar da gözü Yeni Şafak'ta mı? Hayır. Bu tarafta. Allah Allah. Böyle bir şey Fidan'ın istifası bardağı taşırdı, saray haberdar oldu. Oranda yeni bir villa diye bitiyor haber. Fidan'ın milletvekili adaylığıyla başlayan süreç sarayla başbakanlık arasındaki iplerin daha da gerilmesine neden olmuş ve lif lif atıyor. Bu arada da AKP kulislerinde sarayın Fidan krizinin ardından paralel yeni bir AKP teşkilatı kurdu. Yani ben sana paralel, sen bana paralel, paralel, paralelli gibi bir şiire de dönmüş vaziyette durum. Ee, Ümit Yaşar Uğulcan şiiri miydi o? İddiaya göre aday adaylarıyla ilgili çalışmaları sarayda gerçekleştiremeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresi bunun için Oran'da yeni bir villa kiralamış Oran Semt. Aday adaylarıyla ilgili görüşmeler ve çalışmalar da buradan yürütülüyormuş. İyi bir haber değil mi bu? Evet. evet. Hiç bu ülkede büyük hükümet var demiş buna karşılık. Peki biraz da öbür KPSS'ye geçelim mi? KPSS'yi ben takip edemedim açıkçası. Evet ama önemli aslında. Yeni bir skandal mı? Ee, personel alımında, Adalet Bakanlığı'nın personel alımlarında büyük bir torpil skandali ha. varmış. Bu arada Savunma Hayatı yurt dışına gezilerde bulunacakmış. Onu da söyleyeyim de parantez içinde unutulmasın. Artık yurt dışında da hizmet verecekmiş. Kimin İçinde kim var? İşte e, liderliğinde kimin dümen kim dümende olacak diye soruyor Ser olsanız. dümen. E, Cumhurbaşkanı ev sahibi ev sahibi yapacakmış burada. Kaptanın ismi verilmemiş ama ev sahibi Cumhurbaşkanı olacakmış. E, gemi atlayıp <gülüyor> dolaşacakmış diğer ülkeleri pupa yelken. Bu arada çılgın projede pupa yelkenmiş. Küçük çekmecede Karadeniz'e Karadeniz'e yelken açılacak. Günler uzak değil deniyor Sabah gazetesinde. Kanal İstanbul'un projesinin ana hatları belliymiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçen hafta toplantıda netleşmiş bu durum. Kanalın genişliği 400 metre, giderinliği 25 metre olacakmış. Her iki yakaya da 250'şer bin nüfus yerleştirilecekmiş. Monopoli oynadınız mı siz daha önce hiç? Çok. Yapıyorsunuz monopoli. Biz monopoli şahitsiz oynardık bir de. Altındaki o e, şey var da. Tahta vardı. yok. Tahta yok işte. O, karton yok. Kartonsuz direkt elimize şey alırdık. Otelleri, evleri alırdık böyle. Marmara haritasının üzerine. Tak tak tak tak yerleştirdik. Şuraya 250 bin, şuraya 300 bin, şuraya 500 bin gibi. Baya iyiymiş. Popülasyonda girerdi işin içine. Neyse, onlar da, burada da benzer bir durum söz konusu. Her iki yakayı 250'şer bin nüfus yerleştirecekmiş. Binalar altı katı geçmeyecekmiş ama. Hadi gene iyisiniz. Gökdelen değil bunlar. Altı katlı Tokyo binalarından da bahsetmiyoruz. Lüks, ufak, e, otantik, e, deniz manzaralı, villalar. kanal manzaralı villalar. Altı katlı villalar yapılacakmış. Kanal üstüne altı Kanala köprü inşa edilecek. Kanala kanalize oluyoruz yani. İkinci altı geldi. Üçüncü altı gelirse korkmaya başlayın. Kanalın üzerine altı köprü inşa edilecekmiş. Doğal alan korunacakmış ama korkmayın. Sadece bu kadardan durumdan bahsediyor. Doğal alan korunacağı. İhale sürecinin önümüzdeki ay başlayacağından da yine aynı şekilde bahsedilmiş ama... Bunun devamını aslında 9.30'dan sonraya bırakalım. Bence önemli bir konu bu. Evet üçüncü çok köprü, önemli bir üçüncü konu. Üçüncü havalimanı ve... Kanal İstanbul gibi projeler İstanbul'un iklimini bespeter hale getirecek. Suyu da azaltacakmış. Çok ciddi bir bilimsel rapor var ama ondan sonra geçeriz. Evet yani ben yelken dediğimiz için kendimi kaptırdım. Kusura evet, bakmayın. KPSS'den bahsedecektik. Ama yani Savonu ile beraber de dünyayı dolaşmakta iyi bir fikir açıkçası. Yani herkesin emekliliğinde yapmak istediği şey değil midir? Bir gemiye atlayıp dünyayı dolaşmak. Hele bu geminin Savonu olduğunu de Ben sana... Geziyorsunuz ve gezdiğiniz yerdeki kendi ev sahip bir yapı. Muhteşem değil mi? Avluda ben sana avluya çıkınca Selahattin de size şeyin hikayesini anlatırım. Ee, Savarona'da en son skandalı Savarona'da Kral George'la Madam Simpson'ı nasıl hallettiğini Atatürk'ün istersen Güzel hikayelerdir onlar. Valla bundan 5 sene önce Savon'un fuş fuhuş baskını yapılmıştı. Öyle ilginç hikayeleri ne? de var o gemine. Hatırlamıyor musunuz? Hayır. Savon'un orada yaşı düğümak, 18'den küçük kızların ünlü iş adamlarına ve çok yüksek fiyatlarla pazarlandığı ortaya çıkmıştı. Hürriyet gazetesinin internet sitesinden okuyorum. Hem de Orta, Nereden Asya'da, nereye? Orta Asya'dan falan. Evet. Nereden nereye? Madame Simpson'dan başka işte fuş yani, çetelerini ardından Atatürk'e daha doğrusu ardından böyle çetelere şimdi de işte e, Savaro'na dünyayı dolaşacakmış. Ama güzel fikir değil mi? E, her gittiğiniz fikir. yerde kendi ofisinizi götürüyorsunuz aynı zamanda. Başkalarının ofislerini ağırlanmak yerine gittiğiniz yerlerdeki insanları, devlet başkanlarını kendi seyyar ofisinizde ağırlıyorsunuz. Hem deplasmandasınız hem değilsiniz. E. Kendi sahanızı götürmek gibi bir şey yani deplasmanı. Bence başarılı bir fikirmiş kimin aklına geldiyse tebrik ediyorum. Savar ofis. Eee şey e... Nihayet yapacağız artık KPSS meselesini. Adalet Bakanlığı'nın personel alımlarında ortaya çıkan torpil skandali, skandali genişliyor diyor. KPSS'de düşük puan almalarına rağmen mülakatta 100 tam puan verilerek kazanması sağlananlar deşifre olmuş. Nasıl? İlginç. Yeni taktik geliştirilmiş onun üzerine deşifre olunca. Kamuoyunun tepkisinden çekinildiği için. Neymiş? Kamuoyu tepkisi nedir? Bu kez almak istedikleri isimlere sözlüde küsuratlı puanlar verilerek gizlenmiş. Nasıl bu? Bu da ilginç. Evet, okuyorum ama. Kamuflaj'ı okuyorum. Şimdi mesela sözlüde 98,33 aldın diyorlar. Ya da 98, 90'a... 98,33 mi aldın? Evet. Yani sözlü... Tek soruda. Evet. Sözlüde mi bu? Sözlüde. Ha, sözlüde. Tamam. 100 puan vermiyorlar. Çok, çok... 96,66 aldın sen diyorlar. 96,66. 4'ü nereden kırmışlar acaba? 34. 34. 34. 34. 99,66 mi dediniz siz? Yok, 96,66 yani üç 3.5 buçuk gibi bir şey. Merak ettim şimdi. E, KPSS'den yüksek not alanlarsa, mülakatta 40 45-50 arası düşük puanlar verilerek elenmiş. En sevmediğim sınav türüdür sözü zaten. Doğru yani ama çok bırakırken... büyük bir rezaletten bahsediyoruz. Yani e, Çağlayan'a saçıyorum. İstanbul Adliyesi'nde 166 Gazi Osman Paşa'ya 50 216 zabıt katibi alınacakmış. Bayağı ciddi bir şey yani. Mahkemelerde Zabıt değil değil mi? Zabıt. zabıt. 50-560 aday Mart'ta oluyor bu. Geçtiğimiz Mart ayında diyeceğim de şimdi bu Mart ayında mı yoksa? İçinde bulundun Mart ayında Çok geçmedi artık? Yok. Geçen Mart galiba. Bir senelik haber yapayatlamıştır o neyse. Sözlü sınava çağrılmış. Yok. Belki de bu senedir 9-11 Mart'ta 216'sı mülakat sonrası işe alınmış. Duyurulmuş bu. Fakat sözlü puanları torpil iddiasını gündeme getirmiş. Ne 99 aday acaba? 100 Diğer adaylar 90 ve üzeri küsuratlı puanlar almış. Biz zabıt 20... kağıt binde ne sorarlar ki? Nasıl zabıt olur? Ka Nasıl olsun? zabıt tutulur? Tut bakalım, biz zabıt da görelim mi diyorlar mı? Evet. Ve e, 23 kişiye 96,66 verilmiş. Bazı bir aday, birkaç adaya da 98,33 <gülüyor> puanlar verilmiş. Ya bu şeyi gördünüz mü? Sözünüzü kestim gene ama Hindistan'da bu duvarlara tırmanarak çocuklarına kopya vermeye çek, çalışan evet. ailelerin dramını. Orada da bir soruşturma yapılmış. Bu milyonlarca öğrencinin sınava girdiği 10. sınıf bitirme sınavında daha doğrusu Bihar Eyaleti'nde yaşanan kopya olayıyla ilgili 300 kişi tutuklanmış. Aileler böyle duvarlara tırmanıp pencerelerden çocuklarına kopya verirlerken böyle bir zorluk içerisindeyken. Ne hallerde çocuklarını okutmaya çalışıyorlar? <gülüyor> Burada da yalnız bayağı Tutuklanan var mı orada? Cambazlık var hakikaten. Çünkü mesela KPSS'den 70 puan alan S'de adını vermiyoruz. Verilmiyor yani. 100 sözlü puanı alınca zabıt katibi olmuş. Halbuki 70 almış ama yazıldı buna mukabil yüksek puan, en yüksek puanı alan adaylar sözlü sınavda gayet düşük puanlar alarak elenmişler. Bu işte bir tuhaflık olduğu söyleniyor. Lise mezunu AÖ 70 KPSS puanı ve 100 sözlü notuyla katip olmuş. Fakülte mezunu MB 85 KPSS puanına rağmen 65 alınca sözlüden hayaline ulaşamamış. Böyle bir şey. gelelim Bakırköy adliyesine. Yeni bir rezalet ortaya çıkmış. KPSS'den 70 ve üzeri alan ancak yerleştirilmek istenmeyen adaylar mülakatta kaçar almışlar? 40-50 arası. Hmm. Çok vasat. Ve kazanması istenen adaylara ise KPSS'yi falan hiç dikkat almadan 90 ila 95 vermişler. <gülüyor> Yüz verilmemesi neden? Çok basit. Torpil iddialarını örtme diye nitelendim. E ama diye. her zaman yapılan şeylerden bir tanesi midir diye etrafta soru soran insanlar çıkıp gelip size sorabilirler. Bilmiyorum yani ben bunların ahşina değilim bu durumlara, zabıt tipi durumuna ama 89 KPSS puanlı E.M 46,67 sözlü puanıyla elemmiş. Ama yani bunu da Zaman Gazetesi'ne okumak ayrı bir keyifli tabii Evet. Ki. Ama bence herhalde Hindistan'daki kopya skandalı daha da eğlenceli. Sınava sadece bir ar 1.4 milyon öğrenci girmiş. Bu kopya skandalından ötürü 300 kişi tutuklanmış. 750 öğrenci de okuldan atılmış. Kopya çektikleri gerekçesiyle. Çok büyük bir başarı değil mi? 1.4 milyon öğrenci sınava giriyor. Kopya çektikleri için 750 öğrenci okuldan atılıyor. Evet. Ne kadar başarılı geri kalan. Kaç kişi kalıyor geliyor? 1 milyon 300, 900, <gülüyor> Neyse. Ee, Hindistan'da okuma yazma oranı oldukça düşük bir eyalet Bihar. Geçtiğimiz yıllarda da benzer manzaralar yaşanmış. Yüzlerce öğrenci okuldan atılmıştı. Bu sene biraz daha fazla kişi atılmış. 750 rakamı veriliyor. En az. Burada bir herhangi bir soruşturma yok değil mi? Biraz önce okuduğumuz haber içerisinde. Yok. Ne güzel. Ö Faruk Alın özel haberinden okuduğum zaman gazetesinde yok. Böyle bir şey. <gülüyor> İlginç bir dünyada eee İkamet ediyoruz azizim, aziz dostum, muhatsın. Açık, Açık Gazete. Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Cem. Günaydın Ali Bey, merhaba. Günaydın. Kusura bakmayın. Size de söyleyeyim. Dinleyicilere de ağır bir grip şeyindeyim. O yüzden... E, Ses, estağfurullah e, sesinizden şey... de duyuluyor. Geçmiş, geçmiş olsun. olsun. Sağ olun. Ee, yani başımın kaldıramamak denir. Hani iki sene önce Ömer Bey siz de yakalanmıştınız. Can daha yeni başladığı dönemlerde. Ölme. Onun gibi bir şey yani. Of, çok geçmiş olsun. Bayağı sağ olun. Enerjimi ha. topladım. Yani şey yapacağım. İsterseniz kısa da yapabiliriz. Yani sizi yok, yok. yormayalım. Yok yok. Yani şey yaparım. Yiyorum ee, yani. Zaten <gülüyor> Allah'ın üstü bir hafta sonu oldu. Evet. Biz kendi şeyimizle e, doğrusu Yıkışmış. çok yoğun bir şekilde bu dinleyici destek projesi özel yayınında son günleri özellikle çok yoğun ve hareketli geçti. Ama bay, iyi bir Sonuç aldık yani. Başında vardım. Zaten herhalde evet. o sıralarda kapmışım. Şey, işte Ankara'ya döndükten sonra e, bayağı kötü bir e, zaten herkes de grip yani onunla meşgul oldum. Ben ama izledim ben süreci. Zaten e, e, şeyi e, arka arkaya gün açıklular ve Nevoz'da e, daha önceki haftalarda konuştuğumuz e, AKP içerisindeki Birken grizu, gaz sıkışması patladı yani sonuçta. Kürt meselesinin çözümüne ilişkin yaklaşım değerlendirme ilişkin hususlar AKP içerisinde Erdoğan'la olan meseleyi ortaya çıkardı. Pek çok örneği de vardı daha önce. Malumunuz. 9 yani aydır Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kendisine işte emanetçi pozisyonda bıraktığı, öyle e, tanımladığı başbakan ve hükümet arasında pek çok konuda yani fezlekeler hatırlayın, fezlekelerin görüşmesi süreci, AKP grubunun etkilenmesi, e, bu konuda Erdoğan'la Davutoğlu arasında hükümetle Erdoğan arasında problemlerin çıkması, Merkez Bankası meselesi, faiz tartışması, ondan sonra... Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek içindeki gerilimler hatırlayın. Erdoğan ve çevresinin Davutoğlu'nu biz seçtik açıklamalarını hatırlayın. Pek çok konuda Hakan Fidan meselesi gibi pek çok hususta bu gerilim yaşanıyordu ve bunlar bir şekilde su yüzüne çıkmış oldu ama aslında yani temel bunların arkasında seçimlere de üç aydan az bir zaman kaldı bana sorarsanız asıl meselelerden bir tanesi de AKP grubunun adaylarını belirleme kavgasıdır bu önümüzdeki dönemde Erdoğan projeleri açısından son derece önemlidir bu partiye Erdoğan mı Erdoğan dışındaki yapılar mı hükümet olacak ve önümüzdeki dönemin parlament aday seçimleri belirlemesinde büyük kavga var şu anda Erdoğan tabii partinin dışında olmasının dezavantajlarını yaşıyor ve artık bu müdahalelerden de bunu almış vaziyette hükümet yani hükümetin çi daha önce de söyledim Ankara'da hem parti hem Hükümet hem işte Erdoğancılar, Davutoğucular Gülcüler, Gülenciler Vesaire büyük bir Ayrışma yaşanıyor Büyük bir paranoya var Herkes bu konuda hakimiyet kurmaya çalışıyor Ama siyasi jargonda Mecazi olarak Ankara dediğiyle konuşmak istersem Buna yani Maymunun kafese sokma projesi denir arkadaşlar Yani Artık yeter diyor Ve e, Ağaçtan indirip e, Kafese alma projesidir Çünkü burada dikkatini çekerse Üstüplar çok sert e, Ve bundan sonraki partiye Hakimiyetin e, nasıl seyredeceğine ilişkin yani Erdoğan'a rağmen AKP'nin Sürüp süremeyeceği endişeleri var Ve bir düzen var Erdoğan'ın Düzgün kurduğu işte bir havuz düzeni var Bir menfaat düzeni var Bunun Bunun e, Nasıl devam edemeyeceği, Bundan sonraki çözülmelerde şey, Bunlara da e, Rastlayacağız Bu kavgaları da göreceğiz e, Bir kere e, AKP, Bu olay şunu gösteriyor e, Erdoğan'ın iradesi e, AKP'ye hakim e, Olması e, çok zor Ya da mümkün değil e, Ve başkanlık meselesi de Zaten e, Pi bir zamandır hem muhafazakar buluyor çatlaması nedeni oldu hem de AKP içerisinde problemlerin nedeni oluyor ee, yani Erdoğan'ı e, rağmen AKP nasıl şekillenir geleceği nasıl oluşturulur bundan sonraki süreçte bunlar karşımıza çıkacak e, ve e, ciddi bir e, kapışma da var zaten bundan sonra da yaşanacak ama e, yani Erdoğan e, kendi e, bu en, en nazik bir konuda kendini gösterdi bu kürt çözümü ile ilgili mesele. Dolayısıyla e, işte bir 17 Aralık düzeninin e, AKP'ye getirdiği hatırlayayım tezkereler konusunda Davutoğlu e, bu insanların e, yargılanmasını önerdi Erdoğan engelledi çünkü yani sonuçta e, Erdoğan Aksaraya e, yani çevresinin ve kendi ailesinin aklanmadan oraya seçildi. Bunun AKP seçmeni ve grubu üzerinde yarattığı er pek çok e, gerilim hastalığından bir tanesi de bu. Aynı zamanda e, önümüzdeki dönemde m, hükümeti olan müdahalelerin e, ve m, bu markajların partiyi e, gücünü de azalttığı şeylere de yansıyor. E, yani AKP içindeki iktidar e, savaşı ve hastanın bölüştürülmesini kim bölüştürecek? Bu iktidar savaşı eee iktidar kim AKP içerisinde seçimlere daha sonra ya ertelenmesi görülüyordu. Öyle bir siyaset ama bu seçimlerden önce de patlaması bu kader hattının tek bu kadar müdahale. Hükümet bizi sen haddini bil dedi ve bunu da eee Bertrand yapıyor. Yani Ağırlığı Davutoğullan daha yüksek bir isme e, isim e, şeye çıktı, fileye çıktı. Dolayısıyla Akıpa e, Erdoğan açısından e, yani Erdoğan'ın nasıl aşacağını bilemiyor Ak Parti. Yani bu aşma formülleri çünkü Erdoğan'ın e, demokrasi yoksa Erdoğan var. Demokrasi varsa Erdoğan zor durumda kalıyor bütün bu süreçleri ölçen biçen şeyler var ki sonuçta büyük bir kitle partisi onun da mekanizmaları var ittifakları var bu çerçeve içerisinde bu aslında Erdoğan'a bir şekilde sınırlama haddini bil mesajıdır ama bundan sonra da bu kavga derinleşecek. peki Ali yani Bey şeyi de biz de canına <gülüyor> birkaç cümleyle de olsa tartışmak fırsatı bulmuştur. Bunun bir danışıklı dövüş olması ihtimali de olabilir mi yani acaba? Bu insanlar, bu aktörler, bu siyasi aktörler yaptıklarına ne kadar samimiler diye bizim kafamızda bir soru işareti vardı. Ya çok haklısınız. O kadar e, bu tür durumlarla karşı karşıya kaldık ki yani yalanlarla e, yaşandı. Ama şunu söyleyeyim yani ee, gerçekten e, Erdoğan yarın derde e, eminim bu tarih yazıldığında e, yaptığı müdahalelerin e, kurduğu yapının e, partiyle e, uzlaşması e, pek mümkün değil. Yani burada... Şöyle bakalım yani bazı konular var ki Erdoğan'ın AKP içerisinde e, suç ortakları var. Suriye politikası, Orta Doğu politikası. Hı hı. Burada Davut olduğu ile çakışıyor. Ama bir taraftan bir havuz var. Türkiye'nin kaynaklarının bölüştürüldüğü bir dünya ve bir 17 Aralık düzeni var. 25 17 25 Aralık düzeni var. E, bunun ittifakları farklı. E, başkanlık meselesinde. AK Parti ve muha yani bu muhafazakar bloğu ben iki sene önce bir yazı, onu da size gönderdim. E, başkanlık rejimi ve e, Kürt sorunun çözümü. Hı hı. E, bu konu bu konu yani başından itibaren Gül, Gülen ki ittifak 2013 başlarında Gülen'le bir problem yok. E, muhafazakar bloğu sarsıyor. Sarsıyor. E, değerlendirmesinde bulunmuşum. Ve Nitekim Gülen paralel bir düşman oldu. Gül e, parti kurusu olarak şu anda gelişmeleri dışarıdan izlemekle meşgul. E, parti içerisinde, parti kurucularının pek çoğu bugün artık yok, siyaseten yok. Ve parti içerisinde e, üçüncü dalganın Erdoğan'la kurduğu ittifaklar var. Dolayısıyla yani bunun danışıklı dövüş benzelen çünkü o kadar çok rahat tersi süreçler yaşanıyor ki Erdoğan söylemlerinde ve bu hükümet söylemlerinde ancak bunun devam etmesi mümkün değil. Yani bu AKP'nin bel bağlayanlar açısından Erdoğan'ın bu müdahaleleri kendi durumlarını sarsıyor. Dolayısıyla bu karşı çıkış, bir danışıklı dövüş olmanın yani şunlar olacaktır önümüzdeki dönemde. İşte meselenin hal yoluna girmesi biçiminde tarafların daha sakin ve yumuşak mesajlar. Ben onu da beklemiyorum. Mesela Ali Babacan Merkez Bankası geriliminde işte tatlıya bağladık. Adamı sen vatan aynı ilan ettin. Yani danışıklı bir dövüşte vatan aynı ilan etmezsin. Evet. Daha farklı gidersin. Bunun dışında Başbakan Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Genel şey, Eski Ulaştırma Bakanı Onu biz seçtik bizim dediğimizi yapar Diyor Yani e, fezdekiler konusu neden iki hafta son Uzatıldı Eğer Normal şeyinde görülseydi Yüce Divan'a grup kararıyla Gidecekti ve bir anda işte O dört bakanın e, Köşk müdahalesi ardından e, Erdoğan müdahalesi Hakan Fidan meselesi çözülmüş Müdür şu anda bir müsteşarlığı meselesi. Dolayısıyla e, burada e, artık danışıklı, yani şimdi görevimiz şu anda Erdoğan'ın en e, ittifak kurduğu, Harba Akademileri Komutanı, komutanlığında yaptığı konuşma ibreti alem bir şey. Beni kandırdılar diyor. Evet, bu balyonuz davası. Yani, kime inandırabilir? Yani, düştüğü duruma bakın yani. Diyor ki ben kandırıldım. Yani bu konuda e, ki git, git gellere yani Erdoğan'ın herhangi bir dünya ve Türkiye meselesinde beş tane söylediğini, beş tane aynı şeyin karşısını söylediğini biliyoruz. Ama bu AKP'nin e, bu seçimlere giderken e, yani ben masif bir karakter taşımadığını her daim söylerim yani Ankara mobilizyon olarak bu süreçlerde biraz. Yakından izleme şansımız olmasa bile e, gazetecilik refleksleriyle e, bakıp e, yorumladığımızda e, burada e, çok ciddi bir gerilimin epey bir zamandır. Hatta ben size şunu söyleyeyim, Gül Gülen cemaatine yüklenme de bu partiyi çok ölçüde, büyük ölçüde gördü. Yani e, hatırlayın bir devlet bakanıdır ve e, Tayyip Erdoğan'ın siyaseten e, kurtulmasını sağlayan avukatıydı Hayati Yazıcı Gümrük Bakanı. Ben böyle paralel neler bir şey inanmıyorum dedi. Yani bu e, yolsuzlukların üstü nasıl örtülürse örtülsün suçuna AKP'nin sonsuza kadar koruması mümkün değil. Çünkü bu o partiye bağlamış kesimleri, kişileri, grupları cemaatleri neyse dini grupları, ticari e, grupları vesaireyi falan etkileyen bir husus. Dolayısıyla yani bir düzen kuruldu bu düzen kamu kaynaklarının paylaştırılması düzeni bu düzene Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak sürdürmek zorun, durumda konumunu koruması için bunun için baskı rejimini oluşturmak durumunda bu baskı rejimini partinin üzerine de kurmak durumunda bunu artık kaldıramıyor ve bence başkanlık meselesi bitmiştir bu konuda Kürt siyasi hareketi de ben hep onu söylüyordum demokrasiyle sınavı anlamında yani çünkü Bundan iki sene önce e, kandil imzalı e, e, daha yani başkanlık rejimine bir ışık yakan tavırlar sergiliyorlardı e, ve bunun pazarlığının olup olmadığı hala yine bir şüphe götürmez milli kesimlerde tartışma konusudur bugün. Ama e, bu nevroz e, süreci e, ha bu arada güme giden aptalca bir var. Yani o, on, e, onu da birazcık. konuşalım evet birazcık. Gerçekten siz şunu söyleyeyim ben böyle yarı uyanık yarı inleyerek bu açıklamayı duydum. Aklıma şey geldi yani e, 1970'lerin sonlarında kantinde yazılan bildiriler geldi. Çünkü yani Öcalan'ın metni de çok bence genel ve basit bir metin. Yani e, şimdi öyle bir şey ki, yani kelime kelime falan gitsek, şimdi emperyalist kapitalizmin despotik yerel işbirlikliğinin tüm dünyaya dağıttığı, neoliberal politikaların yol açtığı kriz. Evet. Şimdi yani, e, bunları ya, bir, bir tahliller var. Allah'ım Rabbim yani. Ne oluyor? Bu, bu, bu, mesele bu değil ki. Yani, özüne gel konunun. Yani topu orta sahada yuvarlamak, dolaştırmak denir ya. Yani bu metnin çok önünde demiş Taş. Onu söyleyeyim. Yani burada diyor ki MPRSB şimdi Kobane'yi düştü düşecek diyen Erdoğan'a Kobane'yi düşmemesini sağlayan ittifak Kürtlerin bugün Orta Doğu'da pozisyon güçlenmesi Batı ile kurdukları güçlü ittifak değil mi? Şimdi siz bir de yani bu PKK Abdullah önceden bu hareket bir sosyalist, Marksist bir hareket mi? Bunun yanıtını bu böyle enteresan bir metin ya. Yani e, bence çok genel. Bazıları niye burada var bu ifadelerin dedirten e, hiç günü somutlamayan. Evet yani şeyin atışında bu şeye gitti ama ben bu metni de yetersiz bir metin olarak görüyorum. Evet bir açıdan yani, da yorumlamaya çok müsait bir metin galiba. Çünkü Erdoğan da aynı şekilde dün bir yaptığı açıklamasında e, bu on maddeden bahse, bahsetmiş. Açıklanan on maddelik metinde bir demokrasi çağrısı yok. Bu metnin demokrasi adının neresini kabul edeceğim ben diye de, de, de sormuş. Ya. Yani. ya zaten hatırlarsanız biz on madde konusunu görüşürken de yani mutabakat var mı sorusunu sormuştuk birbirimize. Evet. evet. Hatırlayın yani hep bir, bir havada hava şeyi e, görkenliği yüksek, ostasyonu yüksek ama metin içerik içerikte yani neyse söylemeyin çok boş. İnsan burada e, diyor ki işit diyor e, kapitalistlerin bir sonucudur bize dayattılarca getirdi biz şimdi ya yani gerçekten iyi bir tahsil koymak gerekiyor. Bu böyle Dolmabahçe Sarayı diyor. Mesela özensizlik de var. Dolmabahçe Sarayı'nda olmadı ki. Mutabakat Metin. I. Yani Metin, iki sayfalık Metin bence biz böylesine bir ortam, aslında yani okunması ortam, tabii çok güçlü bir, çok dinamik bir kesim Kürtlerin, Kürt siyasi hareketinin başarısı falan ama bence 40 yıllık bir hareketi yürüttük filan, bu Metin son derece suya tirit mi denir? Öyle bir metin mi? Sadece yani. suya denir, evet. Yani böyle bir metin. Daha yakıcı, daha güçlü bir açıklama bekliyordum ben. Ve başkası yer, yani Canan dışında Kandil, Demirtaş ya da işte HDP açıklamaları, bence bunun daha ötesinde daha somut, daha gerçekçi, daha sahici. Yani biz böyle alelacele bildiriler yazardık kantinde. Onun gibi bir şey olmuş. Yani şu anda Türkiye neoliberal politikaların krizini mi konuşuyor? Kardeşim yani. E... Konuşsa çok kardeşim, iyi olur aslında ama. <gülüyor> yok yani bu, bu mesele o, o, o değil. Şu anda nasıl savaşa son veren barış projesi içinde olacağız. Bunun somut adımları neler? Ve bunlar bunlar, bunlar sayılır. E, yani bölgede gelişmeleri falan da yani bir tahliye eksikliği, analiz e, hatası ve özensizlik olduğunu e, yani söylemek mümkün. Şu anda coşkuyla insanlar bunları belki göremiyorlar ama metni satır satır okuduğunuzda böyle enteresan kopuklukların e, özensizliğin senin olduğunu görüyorsunuz. Yani burada bir tip, ciddi bir şey var. Özensizlikler en azından en Askeri düzeyde özensizlik Bu evet. hafta için söylenecek şeylerin tabii diğer bir şey de yani e, Anamalifet Partisi'nin Nevroz'u görememesi. Yani Nevroz'da Anamalifet Partisi yok arkadaşlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, iki tane büyük bir şey düzenledi HDP. Hem şeyde Diyarbakır'da hem İstanbul'da. Bu karşılık MHP kendi nevruzunu, genel kurumunu yaptı ama Halk Partisi yok. Evet bu da önemli bir eksiklik. Ben de yani Benim de dikkatimi çekti. Ya. Siz söyleyince büsbütün şimdi fark ettim. Farkında olmadığımız önemli bir eksiklik. Başka yerlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin eksikliği hissediliyor ama Aha. nevruzu atlamış olmaları çok... Yani bunu nevruzu Türkiye atlamak Türkiye'yi atlamak demek. Zaten çok şey atlıyorlar. Yani e, dolayısıyla e, yani muhalefet açısından e, inanılmaz bir şey yani bir e, e, seçime iki ay kala, iki buçuk ay kala bu tür gelişmeler oluyor. Ama, ama ana muhalefet partisi eğer e, mesela Erdoğan oldu. Erdal'in öne cesaretine sahip olsa, ittifak kurarak seçimlere girerlerdi ve geniş bir demokrasi cephesi kurulabilirdi. Ama hayır, biz sağa kırdık dümeni ee, ve o dümdede alt varsine e, itirceğim nokta belli. Dolayısıyla yani e, iki tane dinamik alan var. Bu dinamik alanların başında e, Kürt e, topluduğu e, ve e, Kürt siyasi hareketinin Türkiye'yleşmesi üzerindeki proje çok dinamik. Ee, Türkiye'nin önündeki dönemde de gelecek tasarımı onun üzerinden var. Hala çok dinamik bir tabana seslenen e, AKP var. Oradaki o dinamizmde Erdoğan'ı aşan, e, AKP'yi yenileyen, yeni bir kullara sokabilme e, tasarımında bulunabilirse bu iki dinamik. Yoksa öbür iki hatta çok problem var. Ee, yani zaten sözle bitmiş durumda orada. Ee, önümüzdeki dönemde herhalde e, bu seçimlerde de e, yani AKP'ye oy veren e, Kürtlerin tavrı önemli. E, bir de CHP'ye oy veren Alevi ve verici demokrat ve e, bitkin Atatürkçülerin tavrı önemli. Ve bunlar e, bir şekilde e, e, bu e, HDP şeyine giderse e, kulvarında bir oy e, akışına sağlayabilirse e, çünkü çok statik alanlar var MHP'de ve de CHP'de yani artışlar çok minimal ölçülerde oluyor yani MHP'nin 1999'larda falan yakaladığı şey yakalaması mümkün değil o ocalan faktörüyle ve milli çok yüksek bir performansı vardı e, CHP de aynı şekilde sayıyor dolayısıyla e, Türkiye'nin önümüzdeki döneminde AKP içerisindeki gelişmeler ve bu yarık, bu yarılma, bu e, gaz sıkışmasının dışarıya çıkması son derece önemli bir dönüşüme. Tabi bir anda ertesi gün yarın filan değil ama bunlar önümüzdeki dönemde bu hattın daha dinamikleşmesine, e, cerahatın dışarı çıkmasına, bir, bir operasyona imkan tanıyabilecektir. Öbür tarafta da e, Türkiyeleşme, toplumsallaşma Demokrasi perspektifi üzerinden Kürt sorunun çözümüne yaklaşma, ee, yani bu e, neoliberal politikaların emperyalist kapitalist dünyanın yarattığı işit ışık, işitle sana kim yardım ediyor? Ya yani ben bunu Amerika bilmez miyiz Metin yetersiz bir metin Yani e, coşkuya kurban git gidiyor bu metin, e, işte slogan'a halkların kardeşliğine yükselen e, şeye ama bence son derece tartışılması gereken içeriği ve özensizliği yüksek bir metin. Evet. Peki ee, Selahattin Demirtaş niye Nevruz'da yoktu? Bir de o soruyu da sormak lazım. Hangi Nevruz'da yoktu? E, diğer İstanbul'da bakar. vardı. Değil? İstanbul'da vardı. Valla ben onu yani, herhalde o sırada Ateşim 38 falan pek bir şey yapamadım. Ama <gülüyor> Bilmiyorum yani. Diyarbakır'da kutlamalarda yok muymuş? Yokmuş. Namık Çınar bugün Taraf Gazetesi'nde yazıyor. Geç kalmış yazılar sütununda. Demirtaş yok, yani nevzuda yoktu. Ben, ben ne ya. Gerekçesinin yani, de hı. izdiham olduğundan bahsediyor. Ha, Ama izdihamdan kadınları sakınmıyorsunuz da onu mu sakınıyorsunuz diye bir soru sormuş. Bilmiyorum. Yani. Yok yani ben diğer çıkmaz, İstanbul'da da çıkmaz yani bir problem olsa bence e, yani e, Demirtaş'ın e, yaklaşımı e, şu ana kadar e, bence son derece iyi ve siyaseten AKP çatlaklarından yararlanmayı bilen bir e, kurgu var bunu CHP yapamıyor, MHP yapamıyor. Çünkü Erdoğan ve AKP arasındaki açılım çok faydalı, hayırlı bir açılım. Yani yalnız kalacağını da özenle vurguluyor Cumhurbaşkanı'nın tek adam olarak. Bugünkü bir yurt gazetesinde de tek adam kavgası diye manşetten verilmiş zaten o da. Yani yani Saray müsait geniş bir arazisi var ama e, bu şöyle. Yani diyelim ki seçim sonuçları e, AKP'yi e, zayıflattı ve AKP e, bittiler ortağı koalisyonun ortağı oldu. E, ya da başka koalisyonlar ortaya çıktı. Erdoğan her gün anayasa suçu işliyor arkadaşlar. Yani, değil mi? Evet. Nasıl devam edebilir? Artı aklanmamış bir şey var bugün artık ben şunu da anlamıyorum. Ya yo, bu kadar iki yılın fevziyesi yolsuzluğu unutuldu hiçbir şey yok konuşulmuyor. Ya seçime gidiyoruz. Konuşulacak şeylerin başında yolsuzluk on yılın yolsuzlukları var. Bütün dünya buna bakıyor. Evet, çok ayrıntılı e, uluslararası. seçimin malzemesi. Ya bir tane demokrasi mitingi yapmadan, bir tane yolsuzluklara karşı miting yapmadan seçime gidiyoruz. <gülüyor> Dinamik olmadığını gösteriyor. Evet. Ölü partiler yani. Yerinde sayıyor. Dolmuş. Ama hakkını yemeyelim şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir Nevruz şenliği varmış. Antalya Konyaaltı Belediyesi birinci Nevruz şenlikleri yapılmış. E, CHP eski genel başkanı Deniz Baykal buradaymış. Önce kendisi ateşin üzerinden atlamış. Ardından Elmalı'nın Mehteran takımı izleyenlere kısa bir gösteri sunmuş. Ve ufak bir konuşma gerçekleştirmiş Baykal. Taze bir başlangıç arıyoruz. Taze bir başlangıç istiyoruz. Nevruz bizim bu özlemimiz isim geliyor. Karanlıklar, soğukluklar artık geride kaldı diyerek yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söylemiş. Deniz Baykal güzmemiş mi? Çok sportmendir ve 10 kilometre falan yüzer yani. Çok güçlü bir şeydir. Bunun üstüne o iyi giderdi. Raman'da Nevruz'a sahip çıksaydı Deniz Bey. Evet. Bunlar olmazdı. Raman'da Kürt sorununa sahip çıksaydı Olmazdı. Çıkışta bu sormuşlar Bay, e, Baykal'a e, Öcalan'ın Diyarbakır'da dokunan mesaj hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Kendisi de henüz Öcalan görmedim. Kim demiş. Henüz görmedim. Gördükten sonra açıklama yaparım zaten demiş. Ama e, biraz arayıp bulmak lazım. Yaptım açıklama yapmadım mı diye. Ya, bu arada kaçırmış olabilirsiniz sevgili dostlar. Şey e, Erdoğan maketini ma magazine koydunuz galiba. Bizden, be? bizden kaçar mı abi? ne yapıyorsun? Ya Bizim kalemimiz yani. bu tip haberler. Bizim alternatif evet. önerimiz var ayrıca. Ee, Nasıl bir şey? E, maket yetmez. Hologram istiyoruz. İzmir'de geçen e, yerel seçimlerde yapıldı bunun bir pilot çalışması. Evet. Ama mi? her mahalleye bizim şeyimiz. Her mahalleye bir Erdoğan hologramı. Evet. Mahallenin girişlerini. Yanında da şey olsun mu? Sarayın muhafızları Her Türk. Evet. Devleti, o... askerleri. Çok güzel oldu. Ya Bunları koyalım. Bir tabur olur yani. Bir de bir Arasından yani, girerek evet. mahalleye giriyorsunuz. Yalnız, evet. Orada da bir ek ilave şeyimiz var. Önerimiz. Anadolu Selçuklu askeri yok orada muhafızı. O devlet eksik. 17. olarak onu da istiyoruz. O eksik miymiş? Evet. Hmm. Anadolu Selçuklu Coşkun Kırca'nın vakti zamanındaki bir yazısından Murat Belge aktarmıştı. Ya fazla var. Eksik de var. Eksik var, evet. bir de fazla vardı galiba. Peki e, yani bu Cumhurbaşkanlığı porsusunu değiştirir değil mi? Evet değiştirir. Değiştirir yani. Evet. Öyle önerilerimiz evet. de olacak. Ben yani. de e, enteresan yani siyaseten e, böyle e, gazetecilik açısından iyi bir e, döneme giriyoruz. Ondan sonra yani bu e, yarılma ne getireceği şeyler e, Önemli. E, ama mesele demokrasinin genişlemesi üzerinden bakıp e, değerlendirmesi gerekiyor. Bir de yolsuzluklar hususu. Bu yolsuzlukları e, AKP'nin e, bütününün e, taşıması ve Erdoğan'ın taşıması e, çok kolay olmadığını daha önce de konuşuyorduk. Bu güzel. bir de onun da göstergesidir. Evet. Bir de tabi medyanın fevkalade kötü bir ha, sınavdan geçtiğini o de Şöyle olacak bakın. Bu havuz Havuzu kim yönetecek? Erdoğan mı yönetecek? Öbürleri mi yönetecek? Ya da başka bir havuz mu kurulacak? Dağıtımı nasıl olacak? Eğer dağıtamazsanız çöker havuzlar mı? Evet doğru. Ee... Onun için burada bölüştürmek önemlidir. Kavga bölüş, bölüştürmek için gruba sahip olmanız lazım. Gruba sahip olmanız Sizin e, e, diktatörlük, işte, baskı rejimi kurmanız için gruba sahip olmanız lazım. Adayları sizin belirlemeniz lazım. Bürokratları sizin belirlemeniz lazım. İşte size de son e, olarak bunu e, görev olarak iyileşir iyileşmez veriyoruz. Oran'da paralel seçim villası varmış. Orada ee. yeni bir villa tutulmuş. Orada e, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop öncülüğünde seçim çalışmaları yürütülüyormuş ve AKP kulislerini sarstı demiyor. haber. Siz inşallah iyileşir iyileşmez. Ben, bir oran. ...bakarım oraya merak etmeyin. Lütfen yani haz, havuz... ...sateşik derinlikle bakarım. Bu havuz problemiyle artık bitirelim. Havuza derin havuza gir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> En nefret ettiği kelimelerden biridir yani... ...biz strateji girince işin içine... ...böyle kuşu kuşa yöndirir. Bak bu derinlikle bakarız... ...biz merak etmeyin yani. Nerelere gönderdiniz Ömer Bey? Ya. <gülüyor> artık 40 eksi on altıya yani. Ondan sonra... Ama iyi gazeteciler çıkıyor yani bu arada orada. Geçti çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Y yeni yayın şeyde hayırlı uğurlu olsun. Y Bak seçim açıldı çok yani. Çok teşekkür ederim. Nerede buldum konuşulacak. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Ali Bilge ile Ekonomi Politik. A chicken costume. And now we want you all cats to brush up your fur and be seated while we dish out a dinner to dig the Aunt Dante right out from Auntie. And this hunk of hop, scatter and jump is being done especially for Major Eddie Marshall, APO 953, and Corporal Joe Phillips at APO 708, way, way, far away. And here's a gal who's going to do the chirping for you, Sister Rosetta Tharpe. Mr. Thorpe, say hello to Joe way, way out there. Hello, Joe, way, way out there. <laughs> And what are you going to sing, sister? Down by the riverside. Well, start digging the boots, darling. <laughs> While I'm going to the river, wash my sins away. I'm going to lay down my heavy load down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my heavy load down by the riverside. Study war no more. I ain't gonna study war no more. No. Sister Rosetta, Rosetta Tharp, 100 yaşını yeni, 100. yıl dönümünü yeni geçtik. 20 Mart 1915'te doğmuştu, Cotton Plant diye bir yerde yani resmen köle olduğu apaçık ortada soğuda. Ve 1973 yaşında 58 yaşında oldukça genç sayılabilecek bir yaşta hayata veda etmiş gospel, jazz, blues, jazz blues, jump blues, rhythm ve blues dallarında ve rock and roll'un öncü isimleri arasında da geçen önemli bir müzisyen hatta e, rock and roll'un vaptiz anası diye de e, nitelendirildiği olmuş acayip e, gitar çalıyor elektro gitarı kaptı mı ortalığı birbirine katıyor ve hiç böyle en ufak bir e, onunla doğmuş gibi çalıyor filmlerini gördüğünüz zaman da inanamaz inanmaz gözlerle bakıyor insan ona bir günaydın daha diyerek yolumuza devam evet. ettik ama savaşlarla devam edelim istiyorsanız. Hazır parçaya da uygunken. Evet. Bu aralar Yemen iç savaşa doğru gidiyor hızla. Ee, hafta sonu daha doğrusu cuma günü meydana gelen e, patlamalar vardı. Başkent Sanaa'da Husiler'in cuma namazı kıldığı iki camiye bombalı saldırı düzenlenmiş. ve 137 kişi hayatını kaybetmiş. Evet, 200'ün üzerinde şey. de yaralı Orkunç varmış. Yani. Saldırıları işit üstlenmiş. Kentin kuzeyindeki El Haşahuş Camii intihar saldırısına e, hedef olmuş. Güneydeki Bedir Camii de bombalı saldırılara hedef olmuş. E, IŞİD üstlenmiş ama dolu düzgün savaşa gittiğine dair de çeşitli analizler var. İşit'in başkentteki bu saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önce istifa eden ve Şubat'ta Güney'in başkenti Adana'ya ye kaçıp yeniden başkanlığını ilan eden Mansur hadi'nin çağrısıyla acil toplanmış. Ee, Suudi Arabistan İran darbesi olarak nitelendiriyor bu durumu. Şii Ensarullah hareketi de hadi güçlerinin e, devrimi bitirmek için kirli savaş yürütmekte olduğunu söylüyor. Ve e, Ensarullah gibi e, terör örgütleri de çağrı yapıyorlar. Silah altına gelsin artık insanlar ve savaş başlasın diye. Ee, ne evet. olacağı da galiba belli. Evet. Yani Haçlı Seferleri Olacak herhalde. Sonuçta yani Galeano'nun, Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından bugün okuduğumuz bölümde yani e, Bağdı'da karşı ve Bağdı'da karşı Kahire bölünmesi, Sünniler ve Şiiler kavga öylesine yoğun bir şeye girmiş ki sonunda Haçlı orduları da herhangi bir engelle karşılaşmadan Kudüs'e doğru koşar adım ilerliyorlardı diyor. Ee, ve e, Ebu'l-Ala El-Ma'ri adlı şair de kader bizi camdanmışız gibi kırıyor ve bu parçalar bir daha asla yapışmıyor deyip bu duruma e, ortaya koyan yerinde yazmıştı. Ama eskisi gibi olmayacak galiba. Yani Haçlı seferleri bu sefer ellerinde e, kılıçlar ve kalkanlarıyla beraber oraya insanların yığılmasıyla, diğer ülkelerden gelen insanların yığılmasıyla olmayacak gibi duruyor. Daha çok Yemen'den gelen haberler, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli yerlerde yaptığı insansız hava araçları evet, saldırısıyla aynen öyle anında demiştim. yargılama yöntemiyle beraber oluyordu. Oldukça fazla sivil kayıplar neden olan saldırılardı bunlar. Yemen'de yaklaşık 3 senedir bu haberler geliyordu. Şimdi gelmiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız hava araçları e, işi de dönmüş. E, Suriye ve Irak'a dönmüş durumda. Hatta geçtiğimiz günlerde bir saldırı olmuştu. Amerika e, Birleşik Devletleri'nin e, bu havada ki haber alma e, teşkilatı CIA ya da CIA kontrol ediyor işi şey değil mi dronları? Amerika Birleşik Devletleri ordusu da kontrol ediyor ben, aslında. Evet. evet. evet. Her, silahlı kuvvetlerin hepsi kontrol ediyor. İşit militanları bir şey kaldırıyor. Amatör bir insansız hava aracı kaldırıyor Suriye'de ve e, görüntü almaya başlıyor. Nerede hangi cephelerde hangi taraflarda e, düşman var diye. Amerika Birleşik Devletleri bunu gözlemliyor komuta merkezinden. Ama vurmuyor insansız hava aracını. Aşağıya insansız hava aracı? IŞİD militanları toplarken insansız hava aracını o zaman vuruyor. Arabayı vuruyor. Evet. Çok sayıda IŞİD'in de vurulması haberi de var bu sıralarda. Bu, bu haberlerle çok fazla karşılaşacağız gibi de duruyor. Ama Yemen'deki durum oldukça trajik. Bir iç savaşa doğru sürüklendiğinden bahsediliyor evet, ülken. Evet. Ve her zaman e, Sarlah söylemek zorunda hissettiğimiz gibi kendimizde e, Yemen'de dünyadaki suyun bittiği kullanılabilir içilebilir temiz suyun bittiği ilk ülke olarak da tarihi kayıtlara geçecek yakın modern, modern tarihin yani ama son ülke değil ee, birçok ülkede bu durum söz konusu tabi tabi o ilk örneği oluşturuyor onun arkasından Orta Doğu'da e, çok bu gibi haberleri şey yapmakta ııı e, Gecikmeyeceğiz. Yakın bir coğrafyaya gelelim. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı ve Kanal İstanbul gibi mega projelerle iklim bile değişeceğine dair analizler yapılıyor. İstanbul'da sıcaklığın 2050 yılında 3 derece artacağına ve ıstırancıların suyunun azalacağı söyleniyor. Evet, Mert İnan'ın milliyetteki haberi bu bilim insanları çok ciddi bir şey yapmışlar. Yani mega projelerin iklimi bozacağına dair 3. Köprünün, 3. Havalimanının ve Kanal İstanbul'un arazi kullanımı, nemlilik, sıcaklık, gaz ve enerji akışıyla bir de Albedo özellikle bu çok önemli bir şey Albedo yani güneş ışınlarını geri yansıtabilme açık renk yüzeylerin özelliği bu. Bütün bunlarla beraber çok ciddi bir problem olacağı belirtiliyor. Dünya Su Günü'nde yayınlanan bir rapor bu. İstanbul'un su krizi ve kolektif çözüm önerileri başlıklı bir rapor aslında. E, 2050'ye kadar İstanbul'daki sıcaklık değerlerinin 3 derece artacağı söyleniyor. Oldukça ilginç tespitler var. mesela evet, buna en yüksek olması çok zor tabii. En yüksek seviyeye sahip ilk 3 tatlı su kaynağı Ömerli, Elmalı ve Küçükçekmece'ymiş. Beyköy en fazla endüstriyelleşmiş havza olduğu belirtilmiş bu rapor içerisinde. Sürdürülebilir olmayan bir büyümeden bahsediyor. Aslında herkesin bildiği bir durum. Evet ama bu bilimsel olarak tespit edilmiş olması önemli. İstanbul'un su krizi ve kolektif çözüm önerili başlığını taşıyor rapor. Ve veya 5 bilim insanının hazırladığı raporda korkutucu tespitler yer aldı deniyor arıtma tesislerinin yetersiz olduğu sıcaklığın işte evet 2,6 derece artması ve yaz yağışlarının azalacağı ve mega projelerin de iklimi darmadağın edeceği meselesi bir de çökelme ve trafik nedeniyle de egzoz gazlarının baraj göllerinde toplanan suyu mahvedeceği, kirleteceği gayet açık seçik yani mantıken de bilinebilecek şeyler ama bilimsel raporlarda saptanması tespit edilmesi de daha da önem kazanıyor tabi özellikle Ömerli'de Melen projesini de e, olumsuz yönde etkileyecekmiş mesela e, üçüncü havalimanının işletilmesinden kaynaklanan da tabi ağır metaller özellikle kurşun bakır ve çinko gibi şeyler Terso, e, Terkos Gölü'nü ağır metallerle baştan aşağı kirlenmiş bir göl haline getirecek. Sazlıdere Havzasını da Kanal İstanbul ortadan kaldıracakmış. Ki İstanbul'da kullanılan suyun %7'sine yakın bir bölümü de oradan geliyor. E, böylece Avrupa yakasında da yapılacak dört ayrı yeni kentler de kuruluyor ya bir yanda. Evet. Onlardan da bahsedebiliriz birazdan. Evet. Silivri'den Bekirli'ye kadar olan bütün yeraltı su kaynaklarının tehlike altında. Bu yani büyüme adı altında bazı kişilerin e, zenginleştirilmesi e, amacıyla bütün bir, to, bir intihar değil cinayet olarak nitelemek daha doğru olur. Çünkü Hı. Kendilerini kurtaracaktır yapanlar. Evet yani bir açıdan da tebrik etmek lazım bugün Sabah Gazetesi'ni. Verdikleri Photoshop'la beraber geçtiğimiz gün yayan, yayınladıkları Kabataş örneğinden çok daha ileri seviyeye taşımışlar durumu. Oldukça profesyonel bir açıdan yaklaşmışlar bu sefer imaj olayına. Ve üç, e, Kanal İstanbul'un uzaydan çekilmiş olan fotoğrafını e, yayınlamışlar. Henüz böyle bir şey yok ama Sabah Gazetesi bunu yayınlamış. Kanal İstanbul adım adım geliyormuş. Kabata, Ama korkacak bir şey yok. Kabataş'a şey yakın. Görünüyor mu Kabataş'ta? Işte yok. Ama korkacak bir şey yok. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek bina olmasın talimatı üzerine bina yükseklikleri alt katla sınırlandırılmış sadece. Alt kat yüksek değil biliyorsunuz. Alt kattan atladığınız zaman. Öyle oluyor kedilerde kediler mi oluyor? 5 kattan atladığı zaman ölmüyorlardı. Alt kattan atladığı zaman <gülüyor> şehir evsanesi vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Alt katlı binada... Alt katlı binalar olacakmış. Proje alanı için açık alanlar tek tek belirlenmiş. Kupon hmm, mu değil mümkün. mi? Emin değilim ama burada bir detay yok. Kupon araziler mi bunlar? Kime soruluyor? Bütün bu kupon arazilerin nereye gittiği, kimden talimat aldığına dair herhangi bir bilgi yok. Ama görüntü hakikaten olağanüstü. Başarılı. Başarılı. başarılı. Gerçekten Çirkuazla takdir edilir. Bu mavinin pırıl pırıl çeşitli parlıyor. tonları arasında geçişler Bakın, var. Burada sabah görüntüsü de var. Gazete değil. Normal sabah yapılmış olan çekimlerde var. Daha doğrusu çekim de değil de ne işte? Of. Montaj. Montaj. Sabotajsız montaj. Ee, bir diğer açıdan da değerlendirmeniz... Mehmet Barlas ne demiş bu konuda? Boş verin Mehmet Barlas'a şimdi. Ee, bir diğer açıdan değerlendirmeniz lazım. şimdi Pozitif bakıyorum ya olaya ben. Hmm. Ee, ortaya çıkacak milyonlarca metre kü küplük e, hafriyatta liman, limanı yapımı gibi kanalın e, yanındaki tesislerde kullanılacakmış. Hem iş hem alışveriş. V şeklinde olacakmış. Böyle uzaydan baktığınız evet. zaman iki parmağınız gibi görünce Zafer işareti gibi yani. Evet. Daha önce Silivri, Ortaköy, İnceiz, Gökçeli, Çanakça ve daha Yenici olarak tespit edilen proje arazisinden Karacaköy, Evcik Barajı'ndan Karadeniz'e bağlanan bölümde istimlak edilecek arazilerin çokluğu sebebiyle vazgeçilmişti. Buradaki insanlar da üzülmüştü. Şimdi proje planlamalarına göre Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinden geçerek Karadeniz ve Marmara Denizi birbirine bağlanacakmış. Ne kadar kolay değil mi? Bütün bunları nasıl biliyor sabah? Sabah gazetesi bunları biliyor. Bilmiyorum nasıl bildiklerini. Kirlenen Küçükçekmece Gölü kanala katılacakmış. Sazlıdere Barajı ise devre dışı kalacakmış. Hmm. Alttan kesik V şeklinde inşa edilecekmiş. Alt bölümün genişliği 100 metreye, ve harfinin ucu iki ucu. V harfinin iki ucu arasındaki mesafe 520 metreye ulaşabilecekmiş. Çeşitli detaylar veriliyor. Çok ilginç. Ama galiba parası olanlar kaçacak, parası olmayanlar İstanbul'da yaşamaya devam edecek. İkinci bir şehir olarak lanse ediliyor bu Kanal İstanbul'da. Peki V'nin zafer işaretiyle bir bağlantısı. Bir, ben mi kurmuş oldum yoksa gerçekten düşünülmüş oluyor? V'yi ters çevirin. Çevirdim. Ne görüyorsunuz? A. Yani dünya yuvarlak nereden bakacağınızaya göre de değişir tabii ki ee, nüfus da belirlenmiş 500.000'e çekilmiş Erdoğan talimatı Abi çok güzel değil mi yani bakıyorsunuz haritaya şurası 500.000 şurası 1 milyon olsun şurası 2 milyon olsun diyorsunuz ve haritada bir anda böyle her şey değişiyor Monopoly diyorum da Sim City gibi bir şey olsa gerek bu sadece Monopoly'de böyle yapamıyorsunuz. Karadeniz ve Marmara'yı bağlayacak projede yüksek binalar yer almayacakmış ki benim en sevdiğim şey en mutlu olduğum şey bu. Evet. Altı katlı binalar olacakmış sadece yüksek bina yok. Evet sevindim buna. Peki ben de o zaman senden aldığım ilhamla bir başka tarafa hemen kayayım. Ee, yeni bir araştırma çıktı. National Snow and Ice Data Center yani Ulusal Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezinde, Arktik Bölgenin iklim değişikliği yüzünden Kuzey Kutup Bölgesinin e, sanılanın çok çok daha e, hızlı bir şekilde eridiği ve e, şimdiye kadar kayıtlara geçmiş en düşük seviyeye buz erimesinin ulaştığı ortaya çıkmış. Bunu bir tahmin ediyorduk yani. 25 Şubat'ta maksimuma ulaşmış. 5,61 milyon mil kare. Bu bütün kayıtlar, uydu kayıtlarındaki en düşük seviyeymiş. Diye anlatılıyor. Bunu Cavendry'mizden de gördüğümüz bir haber. Benim merak ettiğim şey şu. 2011'de kırılmıştır rekor. En düşük seviye rekoru. Bu yılki bu rekordan 130 bin metrekare daha azmış. Evet Ve bu tabii bütün dünya için Yine olabilecek bilikler. en kötü haberlerden biri. Çünkü orada eriyen suların hem denizleri yükseltmesi, deniz seviyelerini hem dünyadaki içme suyunun kullanımı ve tarımın yapılabilmesi, yiyecek buğday, pirinç, ekmek için gerekli suyun ortadan kalkacağı anlamına da geliyor uzun vadede. Bu bu müthiş bir sonuç. Peki benim sorum şu. Kuzey Kutbu'na haskilerle giden gazeteciler bundan bir tam sayfa Kuzey Kutbu gezisini yapıp erimeden hiç bahsetmeyi nasıl başarıyorlar? Bu da bir sanat ama. Ustalık değil evet, mi? Evet, ustalık işi. Yani medya öğrencilerinin Öğrenebilecekleri çok fazla şey var galiba bu tip yazarlarda. Duayen gazetecilerden. Bu arada devlet istatistik enstitülerine göre en fazla işsiz sayı, barındıran e, üniversite mezuniyet oranını kıyasladığınızda hangi dalmış biliyor musunuz? İletişim. Evet iletişim Nasıl bildim ama. Yani gerçekten ekmek aslanın ağzında gidip haber yapacaksınız. Nasıl haber yapacağınızı görebileceğiniz örnekler de az. Emsalsiz belki de bu örnekler. Bir tanesi de biraz önceki bahsettiğiniz haberi imza atan. İnsanlardı. Kimdi? Ee, Ertuğrul Özkök. Ertuğrul Özkök. Özkök. Duayen gazeteciler. Evet. J. Familiyetti tanıyor musun? Hayır efendim. Ee, NASA'dan, NASA'nın Jet Propulsion Laboratuari, laboratuarı ve Caltech, Kaliforniya Teknik Üniversitesi'nin uzman su bilimcisi bir yeni yazı yazdı. 12 Mart'ta, Kaliforniya'nın çok önemli bir bilim insanı e, söylediklerinin doğru o, doğru söyledikleri e, bilime dayanıyor tamamen. Kaliforniya'nın ne kadar zaman ne kadar suyu kalmış? Bir yıllık. Bunu da Kaliforniyalılar düşünsün. Bir Kaliforniya turu atalım ve bundan hiç bahsetmeyelim. Böyle bir şey de yapabiliriz bak. İyi gazetecilik demek ki böyle yapılır. Evet, evet ne görüyorsunuz, oysunuz. <gülüyor> Öyle bir şey. Peki şey de hemen bitir bitirmek üzereyiz. Ee, YÖK'ün İstanbul Üniversitesi rektörlük seçimini kazanan Raşit Tükel'i ikinci e, sıraya indirmesi büyük bir e, demokrasi skandali olarak geçiyor karşımıza. Raşit Tükel 1200 oy alarak rektörlük seçimini kazanmıştı. Ama e, seçim kavramının ve demokrasi kavramının taban tabana zıddı olan bir anlayışla yok ikinci sıradakini bire yükseltti ve 300 fark 300'e yakın farkı içe saydı ve böyle bir değişiklik yaptı ama henüz Cumhurbaşkanından bir ses çıkmadı. Değil mi? Evet hayır yani çıkmadı daha doğrusu. Ama çıkınca da ve oylarına sahip çıkacağını bekliyoruz profesörlerin. Evet aynı şekilde bir şey de var. Tepkilerde var bu ikinci sıraya düşürülmesiyle alakalı. İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite girişimi e, bir basın açıklaması yaparak e, durumdan bahsetmiş. Sahip çıkıyoruz oyumuza deniliyor. E, ve davette olduğu söyleniyor. 25 Mart e, 2015 Çarşamba günü yapılacakmış. Oyumuz ve demokrasiye sahip çıkıyoruz başlığıyla. E, bir e, toplantı. Bakalım ne olacak? Ee, hep beraber takipçisiyiz. takipçisiyiz. Yakından bir de e, birçok tutuklu gazeteci var. İmza kampanyası başladı. İfade özgürlüğü istiyoruz diye Change.org sitesi üzerinden yer e, şeyin de e, kampanyası 13.000'in üzerine çıkmış değil mi? E, Raşit Tükelin Evet. Tekrardan bir kontrol nokta. Oradaki komdaki. 13.926 kişi evet, 14 imzalanmış. Şeyde daha düşük galiba imza sayısını kıyaslamak için söylemiyorum ama Change.org üzerinden de tutuklu gazeteciler için ifade özgürlüğü imzalıyoruz. Baransu var. Kelepçeli'nin taraf muhabiri ve yazarı. Ayrıca da e, hem e, Hidayet Karaca gibi e, televizyon gazetecilerinin de tutukluluğunda mesela 100. günü geçtiği gibi durumlar var. Pınar Türen Çin Basın Konseyi Başkanı, Ahmet Abakay'ın Çağdaş Gazeteciler Derneği başkanının ve Erol Önderoğlu'nun sınır tanımayan gazetecilerin, Türkiye temsilcisinin de ne Karaca'nın ne de herhangi bir başka medya temsilcisinin hapsedilmesinin savunulamayacağını gazeteci tutuklamalarından bir türlü vazgeçilmemesinde endişe kaynağını belirten, olduğunu belirten ifadeleri var. Bu e, ifade özgürlüğünü istiyoruz. E, başlıklı, Çençok'ta yayınlanan e, imza kampanyasına da 9236 kişi destek vermiş durumda. Halen açık. internet üzerinden de bulup e, imza atmak isterseniz dahil olabilirsiniz bu insanların arasına. 9236 destekçinin arasına. Peki. Şimdilik böyle bitiriyoruz. Ve Rosetta, Sister Rosetta Tharp'la e, başladık ve bitiriyoruz. This train adlı, bin, ta 1939 yılında büyük başarı kazanmış bir parçası, hit olmuş bir parçasını çalarak bugünkü programımızı bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. This train is a clean train This train This train is a clean train Everybody ride it in Jesus' name This train is a clean train This train This train have left the station This train This train have left the station This train, This train This train of left the station. This train takes on every nation. This train is a clean train. This train. She travels straight to the uppermost. This train. She travels straight to the uppermost. This train. She travels straight to the uppermost nothing can ride but the blood wash hole because this train is a clean train this train Midnight Rambler Because this train Is a clean train This train This train Don't pull no liars This train This train Don't pull no liars This train This train Don't pull no liars No false pretenders And no backbiter Because this train Is a clean train This train a checaste.